Oh yeah. h caste Merhaba kainat. Bugün 10 Ocak, Salı. Yıl 2010, 12. Ay 1, gün 10, Kasım 64. 1433, Hicri Sefer 16, 1427, Rumi Aralık 28. Birinci İnönü Zaferi 1921. Çalışan Gazeteciler Bayramı. Günün Tarihi. Bugün Çalışan Gazeteciler Bayramı'nın 50. Kutlanış Yıl Dönümü'dür. 67 yıl önce bugün 10 Ocak 1945'te teşrin Evvel, Teşrin-i Nisani, kanun Evvel ve Kanun-i aylarının adları Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak olarak değiştirildi. Yemek listesi gün 10 Pirinç çorbası, etli lahana dolması, zeytinyağlı havuç, salata ve meyve Büyük, Büyük Saatli, saatli Marif Takvimi 'Cause everything's wrong, and nothing ain't right without me, you You've got me singing the blues. Oh, the moon and stars no longer shine. The dream is gone. I couldn't stay without you. You got me singing the blues. Well, I never felt more like singing the blues, but I never thought that I'd ever Way. Well, I never felt more like crying all night Cause everything's wrong and nothing ain't right Well, you got me singing the blues Oh, that moon and stars no longer shine The dream is gone Sing in the blue. Herkes Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com.tr Ve Açık gazte başladı Haftanın ikincisi bu Ömer Madra, Mahir Ilgaz, Mert Öztekin ve Can Tombil'den oluşan ekiple birliktesiniz Günaydın Günaydın ee, Guy Mitchell'ın Singing the Blues adlı şarkısıyla Başladık Açılışımızı da yaptık 1957'de Bugün Bir numara olmuş Amerika ticaret listelerinde yani Billboard listelerinde ticari başarıya ulaşmış bir parça. Onun da yıl dönümü olarak bunu çaldık size. 55 yıl oluyor. 5 yıllık bir şarkı çalmış olduk. Evet bugün aynı zamanda Thomas Paine'in Amerikan e, Amerika'nın dünyaya armağan ettiği önemli İnsan hakları öncülerinden devrimci Thomas Paine'in Common Sense adlı kitabını yayınlamasının da yıl dönümü 1776'da 10 Ocak'ta aynı zamanda 1926'da da Alman sinema yönetmeni Fritz Lang'ın Metropolis adlı filmi bu kentleşme, kentsel dönüşüm, makineleşme, sanayi ve modern toplumun radikal bir eleştirisini içeren önemli bir filmin de yapılmasının yıl dönümü geçtiğimiz seneydi sanıyorum onun da uzatılmış versiyonları bulunmuştu bir yerde şey. Daha doğrusu daha uzun bir 16 dakikalık mı 21 dakikalık mı sekansı kayıptı. Arjantin'de bir yerde bulunmuştu diye hatırlıyorum. Evet, zamanının çok trivia. Öncesinde öncesinden giden bir film oldu rahatlıkla söylenebilir. Bugün aynı zamanda Onat Kutler'in ölüm yıl dönümü 1995'te de Marmara Oteli Hastanesinin 30 Aralık 1994'te bombalanması sırasında ağır yaralanarak tedavi edilen yazar, hikayeci, sinema eleştirmeni ve entelektüel Onat Kutler'in ölüm yıl dönümü olduğunda belirtelim. Evet ve bakalım. Haberlerde neler var? Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nin girişimleriyle bir ortalığın adam akıllı gerginliğin tırmandırıldığı yolunda haberlerde var. Ondan kısmen bahsedebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun... ...İran'ın yüzde yirmi... ...zenginleştirilmiş uranyum üretimine... ...başladığını teyin et, teyit etmesinin... ...ardından... ...Tahran'ın... ...taahhütlerini ihlal etme konusunda... ...daha da ileri gittiği yorumunu yaptı. Aynı zamanda yalnız Panetta'nın da... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin... en ...önemli yetkililerinden... ...biri olan bu konulardaki... ...Leon Panetta'nın... ...açıklaması... Yani Savunma Bakanı'nın CBS programına çıkarak İran'ın bir nükleer silah geniştirmekte olduğuna dair bir kanıt olmadığını söylüyor. Biliyoruz böyle bir şey çalışma içinde olmadığını diye çok ilginç bir açıklaması var ama. İran'ın kendi açıklamasıydı aslında bu Ford'u tesislerinde. ...uranyum zenginleştir zenginleştirmesi yapması. O yüzden... E, ...bu açıklamaları yan yana koyduğumuzda... ...insan da biraz ne düşüneceğini bilemiyor. Evet. Panetta da... ...zaten diyor ki olsun diyor. Biz onların bir nükleer kapasite... ...geliştirme... ...çabası içinde olduklarını biliyoruz. Bu da bizi kaygılandırıyor diyor. Hiçbir anlamı yok... ...aslında tamamen. Yani var mı yok mu? Hepimizi işleten... Ama bu tehlikeli bir işletme olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada da bir haberde İran askerleri iki Türk vatandaşını yaraladı diye de bir haber var. O da Radikal Gazetesi'nde Sara ilçesine bağlı Sırımlı köy yakınlarında. Sınır taşında. Sınır taşı da veriliyor. Böyle ilginç bir haber bu da. Hı hı. 264 numaralı sınır taşında olay olmuş yasa dışı yollarla geçen iki Türk vatandaşı İran askerlerince açıldı. İddia edilen ateş sonucu yaralandı diye. Çok muğlak, neydi belirsiz bir haber de var. Bir başka haber gene radikal gazetesinden Cudi Dağı'nda çatışma bilmecesi diyor. PKK'ya yakın kaynaklar ve bazı sosyal medya kullanıcılarının Şırnak'ın Şırnak Cudi Dağı'nda Dağı çok sert çatışmaların yaşandığı yönünde bir açıklama gelmiş. Şırnak valiliği de hemen cevaplamış. Operasyon yok diye. Orada da Bir karışık durum var. Evet. E, diğer haberlere bakalım. Bugün içinde olan biten dünyada. Nijerya'da da e, bu petrol zamlarıyla ilgili olarak fiyatlarının petrol fiyatlarının yüksekliğini, yakıt fiyatlarının yüksekliğini protesto eden binlerce protestocunun gösterileri kanlı sonuçlanmış. Çünkü polis öldürmüş onları. Yani daha doğrusu yakıt sübvansiyonlarının geri çekilmesini protesto ediyorlar. Bir yoksulluk sorunu. Evet orada çok sert müdahale olmuş ve e, öldürmüş insanlar Nijerya'dan başka haberler de geliyordu. Devlet başkanının e, köktenci e, bazı grupların devletin içine sızdıklarını çok üst düzeyde dahi e, yer bulduklarını kendilerine söylemişti. Durumlar karışık ortalık olmuş evet. Yemen Yemen'de de kabine hem başkanı hem de yardımcıları kendisiyle işbirliği yapanların hepsini bu dünün haberiydi aslında. Cezada muaf tuttu. Ama daha geçmedi parlament onaylanması lazım önce. Ee, Geçmesi evet. kesin gibi parlamenton. Bu kabineden bakanlar kurulu kararı başkan Ali Abdullah Salih. Ancak o zaman öyle o şartlarla bırakıyor durumu diktatör. 33 yıllık diktatör bırakıyorum 69 yaşında kendisi bırakıyoruz dedi ama hiçbir şekilde yargılamayacak. Bu biraz da sürpriz olmuş El Cezire'nin bildirdiğine göre. Çünkü sadece protestoculara karşı girişilen cinayet ve korkunçlukları yargılamaktan muaf tutulacağı da ne diliyordu. Halbuki 33 yılın temiz çetelesini çıkartmak gibi bir durumla karşı karşıya kalmışlar yalnız. Yemen halkı da o kadar e, memnun değilmiş durumda. Bir hayli kuvvetli bir gösteriler var. Aylarca süren protestolardan sonra bir kez daha sokağa döküldü. İki ölü var. Suriye'de de dün 17 ölü var. Evet. E, Suriye'de bugün de Devlet Başkanı Bashar esat'in bir konuşma yapması bekleniyor konuşma yapacağı söyleniyor konuşmayı yapınca iç meseleler mesele e, uluslararası ve bölgesel gelişmelerle ilgili bir konuşma yapacakmış Suriye'de devlet televizyonundan yapılan açıklamaya göre evet Türkiye'den de önemli bir haber Şırnak Uluday'da 34 kişinin parçalanarak öldürüldüğü bombardımanla ilgili meclisin bir hareketi geçtiği haberi var İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nda alt komisyon kurulması karar verildi. Saldırı araştırılsın diye. BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ta genel Genelkurmay Başkanı Özel hakkında yaptığı onbaşı benzetmesi yargıya taşınıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Demirtaş hakkında hukuki süreç başlatıldığını açıklamış. Ee, Başbakanın Erdoğan'ın İlker bu için ilk defa konuşarak tutuklanan eski genelkurmay başkanı İlker bu için kendisi mesai arkadaşım tutuksuz yargılanmasını arzu ediyoruz deyip bunu da böyle bir açıklamada bulunmuş, ayırmış. Kürt e, siyasetçi Aysel Tuğluk da Sayın Erdoğan'ın eşsiz fırsatı diye bir mektup yazmış. Bugün Taraf Gazetesi'nde Kurtuluş Taiz'in yazısından görebiliyoruz. Başbakan Erdoğan'ın Kürt sorununu çatışma zemininden çıkarıp demokratik sürece taşıyarak demokratik cumhuriyetin cumhurbaşkanı olabileceğini söylemiş. Destek vermeye de hazırız herkesin cumhurbaşkanı olma idealine büyük katkı sunacağımızı ifade etmek isterim demiş. İlginç bir açıklama. Dün aynı zamanda akşam saatlerinde öğlen, daha doğrusu öğleden sonra e, Leyla sözleri yansıdı yine medyaya bir e, genelde biraz cımbızlanarak verildi. Bağlamından çıkartılarak onları da aktarma fırsatı buluruz. Evet. İsterseniz hatta biraz uzun bir özet oldu. Direkt geçelim. Evet. Bir, bir, bir de şeyler var. Yani çok büyük ihaleler var. Onlardan da söz etmeliyiz. Muhakkak İstanbul Boğazı'na 3. Köprü <gülüyor> 5 milyar dolarlık dev ihaleden bahsediliyor tamamen bugün başlıyor ve amaç Marmara'nın trafiğini rahatlatmak olduğunu söyleniyor İstanbul'un ve Marmara'nın kar amacından hiç kimse bahsetmiyor. 18 şirketin ihaleyi almak için yarıştığı veya 18 konsörsüyü artık neyse bilmiyorum. Bir ikinci paylaşım meselesi Söyleniyor. De, Onlar da B. kamu hizmeti yapmak için yarışmıyorlar. Yarışıyorlar tabii. evet. 2B satışında da peşin ödeyene %20 indirim yapılacağı açıklanmış. Her şey bugüne kalmış durumda. Yani açık pazar Türkiye gibi bir durumla da karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz bakalım. Evet. Şimdi öncelikle şeye geçelim isterseniz. İran'ın ihlalleri tırmandırması meselesi. İran'ın Fordo'daki tesisinde %20 oranında saflık düzeyine sahip uranyum üretimine başladığını Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu söylemiştir. Zaten biliyorduk bunu. İran da söylüyordu. Evet. Yani bilinmeyen hiçbir şey yoktu. Ama bilinmeyen gene hiçbir şey yok ama Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de Şüpheleri arttırdığını belirtmiş. Bu %20 oranında zaten zenginleştirme için e, hatta bir e, Türkiye ve Brezilya'da içinde olduğu e, takas anlaşmasına imzalanmamış mıydı bundan birkaç e, yıl önce? Hani bir yıl, bir buçuk yıl önce Evet ama onu, onu reddettiler sonra. Ama her neyse yani bu zaten bilinen bir şeydi %20 oranında. ...uranyum zenginleştirmesi faaliyeti içinde olduğu değil mi? Evet, Türkiye ile Brezilya'nın bu girişimi... ...hiç hoş karşılanmamıştır zengin, gelişmiş ülkeler... ...başta Amerika Birleşik Devletleri tarafından. 2009'da bu Fordo'daki tesiste ortaya çıkmıştı. Hı -hı. 2009 Eylül'ü BBC'den aktarayım. Ee, peki şimdi neden ısıtılıyor? Geçtiğimiz günlerde Basra Körfezi'nde de... ...bir gerginlik oldu ABD ve İran arasında... Ee, İran konusunda gerçekten bir kıpırdanma var. Ee, nereye gideceğini pek kestirmek mümkün değil ama. Yani ortalığın sürekli olarak gerginlik halinde tutulmasından varsa onlara bakmak gerekiyor herhalde. Bu meanda işte yani BBC'den filan da böyle yoğun kuşku ve ilgi uyandırdığını kaydetmiş BBC'nin İran muhabiri James Reynolds. Ne kuşkusuymuş bu? Söylenmiyor. Ee, pek böyle bu. Bir de yoğun kuşku uyandıran başka bir haber de servis edilmiş durumda. Radikal gazetesinde İran askerleri iki Türk vatandaşını yaraladı diye. Ona geçmeden önce şey söyleyeyim mi? Bu aynı zamanda İran dün, a, Emir Mirzai Hikmeti 28 yaşında. Evet. Bir e, ABD vatandaşını şey, ölüme, ölüm cezasına çarptırdı. Televizyonda önce konuştuğu kendisi ve e, CIA'nin de içinde olduğu bir İran e, gizli servisini, İran istihbaratını e, içten ele geçirme planının parçası olduğu itirafını yaptı ama tabii bu e, hangi şartlar altında yaptı falan bilinmiyor. Ama 28 yaşında bu kişi ölüm cezasına çarptırıldı. Bunun haberini de verelim. Evet, yani İran... Arizona doğumlu bu adamın Emir Mirzai Hikmeti'nin casus olduğunu siyaye adına çalıştığını söylüyor. Amerika hayır böyle bir şey yok diyor. Bu arada da Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı da Çin'le Japonya ziyarette bulunuyor. Neden? Ne görüşmek üzere? İran'a yaptırımları hmm. yoğunlaştırın diye. ...böyle bir e, durum var. Evet. E, geçtiğimiz yılın 2011'in son aylarına itibaren... ...İran'la ilgili başlayan... E, ...kaşıma durumu devam ediyor. Bize de takip etmeye evet, devam ediyor. Evet. İran'da, Amerika Birleşik Devletleri'de... ...ikisi de... E, ...Hürmüz Boğazı'nda... yani e, e, İran Körfezi diyorlar... ...İranlılar. Diğerleri Basra Körfezi... ...diyor buna. E, o Körfez'de işte... ...adı her neyse... İngilizcesi, İran, Fars, Körfezi, Pers, Körfezi ya da önümüzdeki aylarda her ikisi de İran'da Amerika Birleşik Devletleri de tatbikat yapacaklarmış. burada iyi bir şey. Öte yandan da Venezuela Başkanı Hugo Chavez de İran Başkanı, Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmeti Necat'ı kabul etti. Yani oraya bir ziyaret yapıyor Ahmeti Necat. Ve derinleştiriyoruz. Ekonomik ilişkilerimizi falan diye meydan okumuş Çavez'de. İşte evet böyle bir karışıklık var. Judy Dağı'nda da bir çatışma bilmecesi var. Böyle gidiyor. Bunları geçelim. Ve gelelim. Ha, bu arada şeyi de e, uzunca bir zamandan beri devam etmekte olan bir haber vardı. İsviçre Merkez Bankası Bahsetmiştik bunu haber olarak da vermiştik. Philip Hildebrand özel konumunu kullanarak bazı hisse işlemlerinden haksız kar edinilmesine karşılık karıştığı suçlamaları vardı. İstifa filan etmeyeceğim. Eşimle de bu konuları konuşmadım demişti. Fakat... Eski bir hedge fund yani ihtiyat fonu yöneticisiymiş eşi Kaşya Hildebrand Geçen Ağustos'ta Merkez Bankası'ndan yaklaşık yarım milyon dolar satın almış Üç hafta sonra da Merkez Bankası'nın İsviçre'nin para piyasalarına müdahale sonucu değer kazanınca Bayan Hildebrand eşi yani 60 bin dolar kara geçmiş Ama bu işlemden benim haberim yoktu diyor Gene de sonuçta istifa etti Böyle de bir hoş haber vardı. Merkel'den de Yunanistan'ın borçları hakkında bir uyarı gelmiş. Ne demiş Merkel? Benim de Yunanistan'ın borçları ile ilgili çünkü elimde bir haber vardı. O yüzden... Yoksa senin de bir uyarın var? Ee, evet, benden değil ama. Nacizane. Ne demiş Merkel? Ödesin borçlarını demiş bir an önce yoksa yine. Bir an önce uzlaşma yapsın 130 milyar dolayında maddi kaynak var Yunanistan'a sağlanacak demiş bu uzlaşmayı bir an önce ikinci yardım paketi ama e, tabi bunun arkasından önce bu güzel bir güzel tarafı tatlı tarafını önden söylemiş sonradan da acı hapı da arkadan yetiştirmiş demiş ki Yunanistan'ın borçlarının yeniden yapılandırılması sağlanamazsa Atina'ya yeni ödeme zamanında Yapılamaz demiş. Şöyle e, Yunanistan'dan gelen haberler son derece karanlık. Yunanistan'ın e, sosyal güvenlik ağının e, çok ciddi hasar gördüğü e, gerçeği ortada. Aynı zamanda e, hani geleneksel toplum özellikleri taşıyan bir toplum olduğu söyleniyor. BBC'teki değerlendirmede e, işte aile bağlarının kuvvetli olduğu geniş aile yapısının geçerli olduğu insanların e, zor duruma düştüler bile işte bu geniş aile e, ağlarının bir nevi e, işte bir güvenlik ağı gibi görev yaptığı vesaire e, değerlendirmeleri arasında Yunanistan'da terk edilen çocuk sayısında inanılmaz bir artış varmış. İntihar sayısında da He. muazzam bir artış olduğu söyleniyordu. Evet. Terk edilen hayvan sayısında da büyük bir artış olduğu da haberi geliyordu. Yani bir çöküntüden bahsetmemiz büyük bir yani abartmış olmayız herhalde öyle bahsedersek. Ama e, iyi tarafı da var, başka tarafları da var için. Rose Royce -roll satışlarında muazzam bir yükselme olmuş. Yunanistan'da mı? Yok. Ama bu hepimizi ya bir Yunanları da, Yunanları da, bizi de ...çok yakından ilgilendirecek, sevindirici bir haber. Ben de... Bu arada galiba Yunanlı şeyde... demiyorduk, Yunan diyorduk ama. Evet, Yunanlıları dedim ben. Ha, pardon. <gülüyor> bir uyarı almıştık, o yüzden o günden aklımda kalmış. Evet, yani hepimizi birden sevindirecek haber. Rolls-Royce şirketi aslında İngilizlerin ve Britanyalıların bir şeyidir... Medar iftiharı olarak biliriz ama öyle değil. BMW'ye ait şimdi artık. Geçen yıl 3500'den fazla araç satarak 1904'teki kuruluşundan bak. Bu yana en yüksek satışla kapatmış. Nasıl? En çok satılan modelleri de öğrenmek ister misin? 235 bin sterling. Aslında istemiyorum. <gülüyor> Phantom. Biraz daha küçük olan 165'e bırakıyoruz size. Ghost. hortlak modeli. Ama bir dakika da siz bunların e, hayalet, Britanya, Britanya hayalet. satış fiyatlarından bahsediyorsunuz, Sterlin üzerinden verdiğiniz evet. rakamları. Türkiye'de şeyi var biliyorsunuz. ÖTV'si falan filan. Artacak. Onu alacağıma helikopter alırım. Valla keyfinize güzel keyfinize <gülüyor> kalmış Bilader En iyisi ama ben size güzel bir Fantom vereyim. İyi pek. Hadi olsun. Sizin güzel hatırınıza. Evet milyonlar da bundan fakirde sevinmişlerdi. Bir satış haberi daha var ama onu daha sonra verelim. Sabah ve ATV satışı için Goldman Sachs etkilendirilmiş. Biz şimdi gelelim daha tatsız taraflarına işin. Yani. Rus-Rus Royce haberiyle daha yani fazla Yunanistan'da oyalana... terk edilen çocuk sayısındaki artıştan falan bahsederken daha tahsız neye geldik diye düşünüyorum ama şaşırtın e... beni <gülüyor> yapabilirim insanlıktan kaydı düşünen, çeteleden düşünen 34 kişiden bahsedebilirim 28 Aralık 2012'de 16.30'da 38 köylü 60 katırla kaçak mazot için yola düzüldü sağ kurtulanların ifadelerine göre yarım saat sonra Heron tepelerindeydi. Heron insansız hava aracı. Vızıltısını vınıltısını hepsi duyduklarını söylüyorlar. Kalan sağ kalan Ender görgü tanıklarının içinde maceranın içinde olan bu korkunç işin. Dört saatlik Heron kayıtlarında kaçakçıların sınıra doğru hareketi yer alıyor mu diye bir soru var. Çok önemli bir soru bu tabi. Veysi Polat yazıyor taraf gazetesinde Tanıkların anlatımlarına göre sınırın öte tarafındaki buluşma yerine varıldığında saat 18.30. Yüklemeler yapıldıktan sonra 19.30 oluyor. 3 saat geçmiş ve yola açıklıyor. Kafiyenin sayısında ne eksilme ne de artma oluyor. O halde bu grup nasıl oldu da PKK'lı sanıldı ve bombalandı diye bir soru soruluyor. O 4 saatlik kaydı açıklayın diye vermiş manşetten zaten. Yani 60 katırla birlikte 38 köylünün kaçağa çıktığı saati anı anına her onlar insansız hava araçları tespit ettiyse nasıl oldu da aynı grup dönüşte PKK'lı sanılarak vuruldu diye çok korkunç bir şüpheyi dile getiriyorlar Bugün Radikal Gazetesi'nde Abdullah Kılıç'ın da konuyla ilgili bir haberi var. Uludere'de görevden alınan Jandarma Tugay Komutanı Albay Hüseyin Onur Güney ile ilgili. E, kritik bilgileri üstlerine aktarmamakla suçlanıyor Suçlamalar bu yöndeymiş. E, Güney 40 kişilik bir grubun kaçakçılık için saat, 16 sınır, saat 16'da sınırdan geçtiği bilgisine sahipti de deniliyor iddialara göre. Kaçakçılara göre muhtemel bir F-16 saldırısını öngörmesine rağmen e, Şırnak Valiliği'ne konuyla ilgili bilgi vermedi de deniliyor. E, bombardımandan önce kaçakçıların bulunduğu noktaya aydınlatma fişeği ve top atışı yaptırdı. Bunu üstlerinden sakladı deniliyor. Ve yine iddialara göre valiliğin olay duyulunca bilgi istediği Güney haberimiz yok yanıtını verdi. Evet. Denilmiş. Yani zaten genel kurmaydan istenen 4 saatlik Heron kayıtları var. Her şey o görüntüleri açıklayın deniyor. Çok önemli aslında. Kaçağa giderken de gelirken de tepemizde vardır dedikleri bir araç var. Heron adlı bu İsrail yapımı herhalde. Yani kimse görmediğine göre ne olduğunu da bilmiyoruz aslında. Yani bir insan savaşlarından bir tanesi Heron, Predator, Anka neyse işte. Ama Heron deniyor işte neyse en çok o geçiyor. Tabii çok ilginç de bir şey var oradan e, tanıklıkların. E, yani Başbakan Erdoğan da e, şey demişti. Yaklaşık dört saatlik bir görüntü elimizde mevcut ve bu görüntüler üzerinde de Aynı şekilde gerek Türk silahlı kuvvetleri gerek diğer ilgili birimler incelemelerini çalışmalarını yapıyorlar. Sonra tabii durum çok daha netleşecektir diyor ama pek netleşmedi henüz. Şimdi Uludere savcısı genel kurmaydan istediği bu kayıtlar buna bakılacak ve o çözülecek. Fakat mesela Ahmet Altan da yazıyor ki. Yani bir misal vermek için çok netleşti diyor bazı konular. Köylülerin kaçak mal almak için gittikleri yer sınırın korkunç yakını yani Ankara'daki yöneticilerin de gözlerinde canlanabilmesi için bir misal verelim diyor. Çankaya'dan çıkıp Kızılay'a geliyorlar mallarını yükleyip geri dönüyorlar. Birincisi bu. Hakikaten e zaten çok uzak bir yolda olamaz yani. Evet. yani Ama ayakla yani ayakla gidilen, yürüyerek gidilen bir yoldan bahsediliyor. Ama insanın aklına işte sınır uzak bölgelerde, dağlık bölgelerde deyince çok daha yüksek mesafe. Ambulansın tepe, gidemediği falan. Evet. Dere Tepe düz giden sınır, dağları aşıp vadilere inen bir şey geliyor. İkinci bir gerçek de çok düz, açıklık bir alan. Rahatça gözetlenebilecek bir yoldan gidip geliyorlar. Yani gene bütün algıları alt üst eden bir durum var. Üçüncüsü Daima aynı yol kullanılıyor. Hiç yeni bir şey patika, sarp yollar, yollar filan söz konusu değil. Yani 3 kilometre ötedeki kaçak malı yükleyecekleri yere gidiyorlar. Mallarını yüklüyorlar. Sonra yeniden dönüyorlar. Sınıra döndüklerinde de asker burada aileleri te telefon ediyor. Asker burada bekleyin diyor. O zaman da duruyorlar. Ve durdukları sırada da işte toplu halde bombalanıyorlar. Toplam dört buçuk saat evden çıkıyorlar mallarını alıp hazırlanıp sınıra dönmeleri dört buçuk saat. Şimdi bütün bunları resmi açıklamalarla köylülerin anlattıklarını yan yana koyarsanız çok acayip diyor. Yani ordu birlikleri ve istihbaratçılar on gün önce gelen istihbarat oradan PKK'lıların kılığında geçeceğini söylediği için on günden beri kaçakçıların geçtiği bu yol gözleniyor. Tek yol bu o gözlem altında Heron sesi duyuluyor. Hep tepelerinde zaten başbakanın da ellerinde 4 saatlik Heron görüntüsü var diyor. Yani sonuç eldeki verilerden çıkan sonuç ordu birlikleri gidişlerini gördükleri köyleri dönüşte vurmuş oldukları. Çok korkunç bir ihtimal ve çok ağır bir suç diyor ve hükümetin ve medyanın sessizliği diyor. Ahmet Altan bitirirken açık alandaki üç kilometrelik bir güzergahta dört buçuk saat içinde 38 kişi gidip 38 olarak dönen sivilleri neden bombaladığınızı anlatın diyor üstünü örtemezsiniz unutmayın ki hükümetin ve medyanın sessizliği kuşkuları artırmaktan başka bir işe yaramıyor. 34 sivilin kim oldukları bilinerek öldürülme ihtimalinden söz ediyorum diyor. Lekaten yakın tarihin en karanlık sayfalarından biri gözümüzün önünde verdi Yılbaşına iki gün kala. Açık Gazete Some feel like this feel like that But the way I'm built, I uh, don't you call me fat because I'm built for coffee. I ain't built for speed. But I got say, All in a good gun. Want me, baby You got to take your time Because I'm built for comfort I'm built for speed But I got to even say All oh, the good girl in me Evet Açık Radyo'dasınız 94.9 Açık Gazete programı devam ediyor ve Built for Comfort adlı şarkıyı, türküyü ya da blues'u dinledik. Chester Arthur Burnett'in doğum günü münasebetiyle. Tabi herkes onu Howlin Wolf olarak biliyor. Uluyan Kurt lakabıyla maruf, çok önemli, etkili, etkili olmuş bir Amerikan blues şarkıcı, gitarist ve ağız mızıkası ustası ee, evet kendisi bize e, ben hız için değil konfor için üretildim diye seslendi sabah sabah çok sevdiğimiz bir Viledix'in bestesiyle evet onu da özel bir dinleyici isteği olarak çaldığımızı buradan belirtelim ama Rolls Royce kastedilmiyordu <gülüyor> Satışlarında 1904'ten beri ulaşılan en yüksek. Yok Hollywood seriye. herhalde kendisini de yakıştırmış parçayı. Evet, daha çok iri yere Ben haricim. de öyle yakıştırdım zaten. Bu arada sen bir soru sormuştun ona gecikmiş bir cevap veriyorum. 10 dakikalık bir gecikmiş. Daha kötü ne olabilir sorusuna terk edilen çocuk sayısında Yunanistanın artmasında daha kötü mü değil mi bilmem ama çok bağlantılı bir haber var. Bombalamada ölen Şivan Encü, evin en büyük erkek çocuğu. Babası 12 yıl önce annesinin üzerine kuma getirip sonra da köyü terk edince... ...şimdi geride evin en büyük erkek çocuğu olarak Sinan Encü kalmış. 9 yaşında. 9 yaşında ve aile reisi olmuş. Evin yeni aile reisi olmuş. Anama ben bakacağım diyor. Gayet sempatik bir... E Pozu da var. Afili böyle yeni aile reisi olmuş işte. Yunanistan'da terk edilirken biz de Türkiye tarafında ve Kürt tarafında işin şeyler çıkıyor. Gördüğünüz gibi yeni genç aile reisleri çıkıyor. Biraz da hayat şartlarının zorlamasıyla. Bunu burada bırakalım. Ve e, Kürt meselesiyle ilgili iki açıklama daha var o da önemli aslında Kurtuluş izin haberi bugün e, taraf gazetesinde Aysel Tuğluk Kürt siyasetinin önemli isimlerinden kaleme aldığı mektubunda Başbakan Erdoğan'ın Kürt sorununu çatışma zemininden çıkarıp demokratik sürece taşıyarak demokratik cumhuriyetin cumhurbaşkanı olabileceğini de söylemiş. Ve Kürt siyaseti olarak çözüm için ortaya konacak iradeye destek vereceğiz demiş. Herkesin cumhurbaşkanı olma idealine büyük katkı sunacağımızı ifade etmek isterim demiş. İlginç bir açıklama değil mi? Evet e, bir de dün öğleden sonra e, Leyla sözleri e, ANF'de aslında Fırat Haber Ajansı'ndan. ...aktarıldığı kadarıyla Türkiye'de medyada e, yer buldu ama e, ana akım medyada yer bulurken e, yer yer çok sık karşılaştığımız gibi cımbızlama ile e, karşı karşıya geldi bu sözler. Frankfurt'ta yaptığı bir açıklamadan bunlar şu şekilde e, tek taraflı şu şekilde konuşmuş Leylazer'e Frankfurt'ta her şeyden önce Abdullah Öcalan'la ilgili konuşmuş... E, bu arada Radikal'den aktarıyorum ben bunu ama Radikal'de de mesela ilginç bir şekilde verilmiş haberin değil de ilginç. İmralı'daki terörist başının falan diye verilmiş haber. Artık başka bir cezaevine naklinden daha çok ev hapsine alınabileceğini bildirdi diye veriliyor Radikal'de. Neyse Öcalan'ın İmralı'dan çıkarılıp İstanbul mu olur, Ankara mı olur, Urfa mı olur bilemiyorum ama mutlaka artık İmralı'da alınması gerekiyor. Bu sağlıklı bir müzakere için gereklidir demiş bir kere. Ondan sonra şunu söylemiş. Ben tek taraflı hiçbir şeyin anlamda olacağını düşünmüyorum. Bir, her şeyin mutlak surette bir tarafı vardır. Günümüz koşullarında demokratik eylemlilikler vardır. Çok radikal bir şekilde demokratik eylemliklerin yaygınlaştırılması lazım. Silahlı mücadele şu, şu anda herkesi taraf ediyor. Artık silahlı mücadele bir noktaya geldi. Ben silahların bırakılmasını asla tartışmıyorum. O Kürtlerin sigortasıdır. Bu sorun var olduğu müddetçe o silahlar Kürtlerin güvencesidir. Çünkü biz geçmiş süreçleri de görmüş insanlarız. 80'li yılları yaşamış insanlarız. Karşılıklı bir güvensizlik var. Bu güvensizliğin giderilmesi için belirli adımların atılması lazım diye konuşmuş. En büyük adımın e, devlet tarafına atılması gerektiği kanısındayım diyor. Çünkü haksızlığa uğrayan Kürtler haksızlığı da yapan devlettir. Kürtlere bir statü verilmeden, yasal bir güvence sağlanmadan Kürtlerin silah bırakmasını, bırakmasını tartışmamak gerekir. Ama silahların susturulması taraftarıyım diyor. Çünkü artık gençlerin kanı akmamalı. Diyalog süreci başladığı zaman yarın arkamıza döndüğümüzde gerçekten de gençler için hepimiz üzüleceğiz ve yararlanacağız diye Konuşmuş. Evet aslında e, cımbızlama olayı var ama e, sanıldığı kadar da büyük ya, beklenebileceği kadar da büyük olmadığını söyleyebiliriz. Gazetelerin birçoğu görmemiş bile bunu yani görmezden gelmeyi tercih etmiş diye de bakabiliriz. Ya aslında bu şu yani hani e, nerede konuş? bir kere bu gibi şeylerde değerlendirmeler yapıyorken bu gibi açıklamalarda nerede konuşuyor ne için konuşuyor vesaire bunları da e, sanıyorum. ...biraz dikkate almak lazım... ...bağlamından kopamamak lazım... ...ben bunu kendi adıma okurken... Ee, ...silahların susturması taraftarıyım... ...kısmına odaklandım... ...gençlerin kanı akmamalı kısmına odaklandım... E, diyalog süreci başladığı zaman... ...bugün e, öğren gençler için hepimiz üzüleceğiz... ...kısmına odaklandım açıkçası... ...evet ama yani daha da... E, ...daha da büyük bir... E, ...propaganda malzemesi... E, ...hatta... Alışılmış teyim, terimle ve deyimle meze yapılması tırnak içinde mümkündü. Belki de buna bile şükretmek gerekir diye de. Tabii bu radikali gene hani nispeten daha tam bir şekilde verilen kısmı. Evet. Bu arada KCK davasında dil sorunu da çözülemiyormuş. Şunu da söyleyeyim. Diyarbakır'da devam etmiş KCK davası sanıklar ve sanık avukatlarıyla mahkeme heyeti arasında bir gerginlik yaşanmış. Sebebi ne? Bilinmeyen bir dil kullanılıyor olmaz. Ya dilin en azından ne olduğunu öğrenmişlerdi. Öyle bir şey e, aşama kaydettiğimizi hatırlıyorum ben. Hayır geri Adı gidilmiş. konulmuştu. Gene geri gidilmiş. Başka bir dilden bahsediyoruz Kürtçe dışında. Hayır. Ne olduğu belli değil. Yani... Diyarbakır Barosu Başkanı Mehmet Emin Aktar. Bu ülkede birlikte yaşayacaksak aynı acıyı birlikte yaşayıp paylaşmalıyız. Dilerdik ki mahkeme acılarımızı paylaşsın demiş. Ondan sonra Barış Güngör de sanık avukatlarından size bilinmeyen dilde bir belge daha sunacağız diye mahkemeye İngilizce bir, belgeyi vermiş. İngilizce bir belge vermiş. Bunun üzerine mahkeme başkanı Yılmaz da Kürtçe'ye bilinmeyen dil demedim, bizim bilmediğimiz dil dedim demiş. Bakın ben size demiştim orada aşama kaydedildi diye. Evet haklıymışsın, düzeltir özür dilerim. Demagoji yapmayın demiş. Ben Kürtçe'ye bilinmeyen dil demedim, bizim bilmediğimiz dil dedim demiş. E, avukatta ama bilinmeyen dil literatürünü Siz bize kazandırdınız Bin yıldır bu topraklarda yaşayan bir halkın Dili yok sayılıyor mu Demiş e, Bu gerginlik Nasıl bitmiş Söz verilen sanıklardan Seyit Hanşen Kürtçe konuşmak isteyince Mikrofonu kapatılmış Olay da Kapanmış Evet orada da süreç devam ediyor. Sürekli olarak Ramsfeld'in o unutulmaz şeyini hatırlıyorum. Bilinen bilinmezler, bilinmeyen bilinmezler, bilinmediği bilinmeyen, bilinmeyenlerden bahseden konuşması hakikaten etkileyiciydi doğrusu. Ama böyle, bu arada şeyden de Türkiye'ye geçtik ama çok önemli bir e, şeyi de atladık. Gene kan gövdeyi götürdüğü durumlar. Bir tek şeyi eklemeyi unutmuştuk. Yani Suriye'yi verdik, Yemen'i verdik. Irak'ta da bombaların patlamaya devam ettiğini muhakkak söylemeliyiz. Yeni yılda da oluk oluk kan akıyor. Bırakılan, geride bırakılan. Hiçbir şeyin geride bırakılmadı bütün havai fişeklere. Bütün kutlamalara, kucaklaşmalara, konfetilere, kotyonlara rağmen bir türlü halledilemeyen bazı sorunlar da kaldı galiba bu yılda da. Ben öyle en azından yorumluyorum. BBC ABD çekildikten ve işgal sona erdikten sonra mı diyorsunuz? Bir de yıl bittikten sonra. Evet çünkü yeni yılda böyle şeyler olmayacak. Yineğer bir kesinti olmuyor herhalde. Ben nedense birdenbire o özellikle Sidney'de limandaki hani opera binasının oradan günün ilk ilk günün ilk ışıklarıyla birlikte çıkan havai fişekleri görünce her şey değişecek zannediyordum. Tam öyle olmadı. En az 14 ölü iki kar, e, araba bombası Irak başkentinde ve en az 14 kişinin ölümüne yol açmış. Pek çok da yaralı var. Hatta Reuters'a göre 15 ölü, 52 yaralıya çıkmış durumda. Çin'de de e, 3 Tibetli rahip, Çin'in Tibet üzerinde uyguladığı baskı politikalarını protesto amacıyla gene kendini ateşe vermiş. Bu da geçen yılda çok sayıda, 15'e çıktı sayı geçen yıl. Tam biri kendisini ateşe veren Rahiplerin sayısı Budist rahiplerin sayısı evet Şeyi de söyleyelim Grant Dink'in katledilişinin Üzerinden 5 yıl geçtikten sonra 24. kez Duruşma Var aynı yerde Buluşulacak 10 Ocak Salı Bugün saat 10'da Beşiktaş İskele Meydanı'nda Onu da hatırlatalım ve e, şey de e, ekleyelim buna küçük bir haber ama azınlık açılımıyla Tuzla kampı asıl sahiplerine kazandırılamadı ama bu Tuzla kampının inanılmaz e, macerasını e, elleriyle yani resmen e, iğneyle kuyu kazarak yapılan şeyin sonradan bir devlet oyunuyla ellerinden alınması bu yetim çocukları. Şimdi orada zaten öyle bir kamp yapılırken Orası çok herhalde rantal bir yer değildi diye tahmin ediyorum. O şekilde orada bir kamp yapma, inşa etme imkanı bulunmuştu. Çocuklar orada hakikaten yoktan var ettikleri bir alan vardı ama daha sonra ellerinden şehir nalındı. büyüdü, ellerinden alınıverdi. Ama Rantink'in okuduğu lise olan Üsküdar Ermeni Tibrebank Lisesi de en azından onun okunduğu Diferant'ın okuduğu lise için düğmeye basıldı haberi var. Rant'ın lisesine iade yolu diye vermiş Radikal gazetesi. Üsküdar Ermeni Tibrevank Lisesi'nin tüzel kişiliğin tanınması için yapılan başvuru bu ay Vakıflar Meclisi'nde ele alınacakmış. Böyle de bir haberi de verelim. Ve geri kalanını da 9.30'dan sonra yapalım elimizde bir şey Ahmed İnselle de hem bu 12 Eylül davalarında işkence 12 Eylül ile ilgili işkence davaları üzerinde duracağız çok ayrıntılı iddianameler var, dehşet verici hem de baş bu baş davasında ki son gelişmeleri de evet başbakanın çağrısı da dair olmak üzere yaptığı Onu da Ahmet İnsel'le konuşabiliriz. Şimdi Van Depremi günlüğüne dönüyoruz. Van Depremi Günlüğü Günaydın. Bugün 10 Ocak 2012 Van Erciş depreminin 79. Van Ecemit depreminin 62. günü. Helsinki Hurttaşlar Derneği'nden hala yaklaşık 20 günlük bir aradan sonra dün tekrar Van'a geçti. Hale günaydın. Günaydın. Bir şey değişmiş mi? Ee, aslında şehir canlanmış yani. Epey farklı gördüm 20 gün sonra. Özellikle okulların açılmasıyla beraber bir hareketlilik gelmiş. Çok ciddi olarak seziliyor. Açılarda azaldığı için. Hani sokakta daha fazla insan görüyorsunuz, etrafta daha fazla hareketlilik görüyorsunuz. O anlamda bir toparlanma var denilebilir. Geri kalan sorunlarınızda büyük bölümü sürüyor. Onu söyleyebilirim tabii. Son bir iki gündür Van'da konuştuğumuz insanlar geriye göçün başladığından söz ediyorlar. Evet aynısı benim de gözlemlediğim. Dün ilk geldikten sonra birkaç doklantıya girdim arka arkaya çok. Dolaşmaya fırsat bulamadım ama yaptığımız toplantılar gerek belediyeye gittik valiliğe gittik bizimle gördüğümüz geri dönüşlerin ciddi olarak başladı. Aslında burada normalde görüştüğümüz insanlarla konuştuğumuzda bunu öğreniyorsunuz yani işte şu nerede diye soruyorsunuz kız da işte İslam'daki okulda yapılamamış onu almaya gitti filan diyorlar hani o yüzden tek çıktı zaten örneklerini görüyorsunuz. E, fakat tabii bu e, kısa vadede tekrardan barınma sorunu yaratır gibi görünüyor e, ve bu neye yol açabileceğine ya da bununla ilgili ne yapılabileceğine dair de çok fazla plan program varmış gibi gelmedi bana e, bakın şehirde, yani şehirde hayat nerede sürüyor şu anda yani e, konteyner çok fazla an... olmadığını biliyoruz senin e, konteynerlerin büyük bölümü daha yapım aşamasında bir bölümün bitmiş. Ee, bana, o toplamda 14 tane konteyner alanının olduğu söylendi fakat konteyner alanında da yerleşmede gene çadırlarda çadır kentlerde olduğu gibi benzer sorunlar var çünkü konteynerlerde evlerin önüne verilmiyor belli alanlarda toplanıyor çadırlarda da zaten sorun oydu herkes evinin önüne çadırını istiyordu o yüzden çadır kentlere gitmiyordu konteyner kentlerde bir anlamda boş bir daha bitmemiş bitmemiş derken konteynerler gelmiş ama altyapı çalışması bitmemiş ee, yani gelen büyük oranda çadırlarda sürüyor hayat fakat buradaki yani çadırlardaki hayat normalleşmiş diyelim ee, bir şekilde kabul edilmişlik var artık. Peki geçen gün Erciş'ten arkadaşlarımızla konuştuğumuzda Erciş bize dedi ki Kızılay buradan ufak ufak çekiliyor. Ee, Van'da devletin böyle biraz elini çekmesi hissediliyor mu? Yardım dağıtımı, temiz su, kömür gibi ihtiyaç böyle bir dağıtımda azalma var mı? Şimdi varsa bile ben gözlemlemedim ee, ama yani bu benim e, dünkü kontaklarımda öğren öğrenemediğim ama mevcut olan bir şey olabilir o yüzden e, net bir şey söylemiş olmayayım ee, yani buradaki durumu açıkçası tam olarak bilemiyorum ama şunu biliyorum e, mesela belediye ile de konuştuğumuzda artık ellerindeki yardımların tamamını dağıttıklarını ve hala yardıma ihtiyaç duyduklarını söylüyorlar ee, depeler boşaldı yani ee, Tabi depolar boşalmış. Ee, şu anda özellikle gıda hijyen malzemesi, işte kadın bezi, çocuk bezi gibi ihtiyaçlarının çok acil olduğunu söylüyorlar. Ee, o yüzden buraya aslında hala yardım gönderilmesine de ihtiyaç var bir yandan. Ee, benim dün öğrenebildiğim buydu. Kızılayın çekildiğine dair bir şey duymadım açıkçası. Peki hale sokaklarda çok dolaşma fırsatının olduğunu bilmiyorum ama hayat çadır kentlerde biraz daha hani mecburen normalleşirken dükkan açılması, evlere geri dönüş falan gibi bir durum var mı? Evlere geri dönüş yok. Evlere onu ben de çok merak ettim çünkü hasar raporları çıkmıştı. Hasar raporlarından sonra sağlam binalarda insanlar girmiş midir diye sordum. Özellikle apartmanlar hala boş. Tek katlı binalarda zaten insanlar kalıyordu yani hala ağırlıklı olarak yine çadırlarda sürüyor. Çadır kentlerde değil ama evlerin önündeki çadırlarda sürüyor. Peki ekonomiyle ilgili bir şey var mı? Dükkanlar, hareketler? E, dediğim gibi daha fazla bir hareketlilik var. Mı? O yüzden daha fazla dükkan da açılmış durumda. Ama sonuçta yine bir ekranım. deprem ortamı devam ediyor anlaşılıyor. Tabii tabii tabii elbette devam ediyor. Peki son bir şey soracağım. Mültecilerle ilgili bir gelişme var mı? Mültecilerle ilgili aynı sorun var aslında mültecilerle ilgili ee, biliyorsunuz bu ilk yani iki deprem arasında burada ne Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği ne de yabancılar şube çalışıyordu o yüzden bazı mülteciler elinde hiçbir yasal derdi olmadan başka kentlere gittiler şimdi oradaki o, bu şekilde giden mülteciler geri yönlendiriliyor ya yani mültecilerde de bir geri dönüş başladı üstelik eee hani mesela gelen müşterilerin hiçbir hakkı olmadığı için ve bu, hani bir şekilde burada belli bir takım belgeleri almadan gitmeleri mümkün olmadığı için ee, aslında yeni gelen her yani mesela e, geçen hafta içinde yaklaşık 13 aile gelmiş. Bu arada yeniden ee, kastımız bir de sanırım Afganistan'dan mülteci gelmesi de devam ediyor değil mi geri dönenler dışında? E, onları, onları gelenleri doğrudan başka illere gönderiyorlar. O yüzden onlar burada çok az kalıyor. Hı. Ama daha evvel e, Van'da ikamet etmekte olup da yasal olmadan başka kentlere gitmiş olanların belli bir takım belgeleri alıp buradan gitmeleri gerekiyor. O da bekleyiş süresi demek o yüzden onlar hani burada yeniden yardıma ihtiyaç duyuyor. Hatta onlara buradaki arkadaşlar yeniden çadır giyecek, yiyecek dağıtımına başlamışlar. Hani, hani mikro olarak Vandaki genel durumdan çok farklı değildi değil, yine birtencilendirdi. Peki Hale, çok teşekkürler. Seninle konuşmaya teşekkür devam edeyim. edeceğiz Vandaki son durumları. İyi sabahlar. Peki, hoşça kalın. Van depremi günlüğü Açık gazde Ahmet İnsel'le ufuk turu Günaydın Ahmet Günaydın Günaydın. Haydın mayı. Bugün emekli Orgeneral Başbuğ'un tutuklanmasının üzerinde biraz duralım. Başbakanın da konuşması var bu konuda. Arzusunun tutuklan tutuksuz yargılanması olduğunu söylemişti. Yani bu soruşturmanın ve tutuklamanın gerekliliği üzerinde de biraz durabiliriz. Zamanlaması üzerinde de belki biraz. Bir de tabii çok önemli bir gelişme vardı. Biz de tam üzerinde yeterince durma fırsatı bulamadık. işkencelere yönelik de 11 Eylül iddianamesinin çok ayrıntıları ortaya çıktı. Bayağı çarpıcı. Belki hepimizin bildiği ama gene de konuşunca üzerinde bayağı etkilendiği şeyler var. Açıklamalar ve detaylar var. Biraz da onun üzerinde durabiliriz belki. Evet, evet bu İlker Başbuğ'un e, hakkında soruşturma açılması ve e, iddianamenin e, kabulü daha galiba kesinleşmedi. E, soruşturma açıldı ve tutuklandı. İddianame hakkındaki iddianame internet andıcı davasına ve balyoz davasına e, kabul edilirse eklenecek. E, bu e, bunda şaşılacak bir şey yok. Yani dava açılması, soruşturma açılması ve iddianame hazırlanması Büyük ihtimalle kabul edilmesinde şaşılacak bir şey yok. Çünkü eğer internet andıcı davasının açılmasına şaşırmadıysak ki şaşırılacak bir şey yoktu. Bir ağır suç olduğu çok açıktı. işlenmiş bir ağır suç olduğu açıktı. Görev suçu, görevi bir kamu görevlisinin ve herhangi bir kamu görevlisinin değil, kamu görevlilerinin değil, silahlı kuvvetler gibi özel yetkilerle donanmış bir e, kamu, kamu görevlilerinin e, hükümeti yıpratmaya yönelik e, internet siteleri açmaları e, kabul edilmez bir e, girişimdir. E, ve bu e, böyle bir e, girişim suçtur. Ama bu e, suçun e, emir komuta zinciri içinde işlendiğini e, zanlılar e, ifade ettikleri andan itibaren Zaten o emir komuta zincirinin en üst kademesine kadar e, soruşturmanın e, yaygınlaşması e, kaçınılmazdı. Aksi takdirde e, çok bariz biçimde e, kuklaların veya emir alanların ama emir e, yargılandığı, emir verenin veya verenlerin yargılanmadığı bir e, hakikaten adalet e, vicdanını çok yaralayan bir e, süreç olacaktı. Bu e, Burada sorun birincisi tutuklu olması gerekli mi bu tür kişiler Ama sadece İlker başvudan bahsetmeyelim o zaman. Ee, bu davada yargılanan bir dizi kişinin e, tutuklu yargılanmaları bir e, gereklilik midir? Şöyle denebilir, e, muvazzaf subay oldukları için bir kısmı e, tutuklu yargılanmadıkları zaman görevlerinin başında delilleri kartabilirler, tanıkların üzerine baskı uygulayabilirler falan. O zaman açığa alırsınız. Açığa alma diye bir mekanizma var. Görevinden uzaklaştırırsınız geçici olarak. Emekli olanlar içinde ortada ilavi delil ihtiyacı yoksa, kaçma riski yoksa ki yani zannetmiyorum bir emekli genelkurmay başkanının kaçmak isteyeceğini bütün bu tutuklu gözaltına alınan subaylar arasında epitopu bir tane yurt dışına kaçtı dikkat ederseniz. Dolayısıyla kaçma riskinin olduğunu, delilleri karartma riskinin kısmen olduğunu söyleriz ama kaçma riskinin olduğunu söylemek oldukça zor. Ayrıca bunun önlemleri de var biliyorsunuz kaçma riskine karşı. Ona rağmen de kaçıyorsa kaçıyordur. Bu bütün bunları değerlendirdiğimizde İlker Baş bu hakkında dava açılmasının doğal olduğunu, doğru olduğunu, hangi mahkemede dava açılması gerektiği konusunun tartışmalı olduğunu bu tartışmalı bu ayıp bir şey değil tartışmalı olması çünkü çok da olan bir şey değil bir genel eski genel kampanya başkanının yargılanması görevi sırasında işlediği iddia edilen suçlarla görev suçu demiyorum ama görevi sırasında işlediği e, iddia edilen suçlar nedeniyle yargılanması çok olan bir şey değil dolayısıyla burada da el yordamıyla bulunacak bir yargı prosedürü var. Yüce Divan mıdır yoksa özel yetkili ağır ceza mahkemesi midir? Bu iki, bu iki savda, bu iki iddianın da gerekçeleri, haklı gerekçeleri var doğrusunu söylemek gerekirse. Yok odur veya yok budur diyecek çok kolay değil ikisi arasında karar vermek. Teknikleşiyor, biraz siyasallaşıyor değerlendirmeler. Ama önemli olan önemli olan terör örgütü e, kurmak ve yönetmek darbeye teşebbüs etmek suçu bu internet andıcı davasında bir darbe teşebbüsü hazırlığı veya en azından e, hükümeti e, istikrarsızlatmak yıpratmak amacıyla e, hükümetin devrilmesine yönelik çalışmak olarak tanımlanabilecek bir faaliyettir ama e, bu bir terör örgütü ve terör suçu mudur işte orada sorun e, karmaşıklaşıyor. Çünkü e, silahlı kuvvetlerin başkomutanının, başkomutan pardon Cumhurbaşkanı ama e, aktif e, komutanının e, silahlı kuvvetlerinin 2 yıl komutası, komutanlığını yapmış bir kişinin terör örgütü kurma e, iddiasıyla ve terör suçu işleme iddiasıyla e, yargılanması işi absürtleştiriyor. Çünkü... O zaman terör örgütü, biraz daha işin mantıki sonuçlarına giderseniz, silahlı terör örgütü kurmaktan yargılanıyor, e, iddia suçlanıyor diğer suçlar gibi. İlker baş bu. E, silahlı terör örgütü e, mantığından giderseniz, genelkurmay başkanı bir örgütün başı, koskoca bir örgütün başı. E, bu örgüt silahlı da üstelik, evet, gizli saklısı yok, gayet açık silahlı bir örgüt. E şimdi buradan giderseniz Türk Silahlı Kuvvetleri bir terör örgütü olarak da tanımlanabilir bu durumda. Evet, Absürt onu... ama yani bu terör örgütün mantığı, terör örgütüyle her şeyi suçlamak, terör suçlamasına dahil etmenin e, absürtlüğünün belki en e, artık e, somut no zirve noktası zirve bu, noktası diyelim. Yani. Ahmet Şık vakasında, Nedim Şenler vakasında gördüğümüz e, ifade etmeye çalıştığımız e, absürtlük Burada artık zirve noktasına e, varmış durumda. E, bu bakımdan anlamlı da bir, bir alçıdan. Yani biz bu, bu, bu, bu terör ve mücadele e, kavramının e, ve bunun bir silah olarak kullanılmasının, bunun bir araç olarak kullanılmasının, yargı üzerinden ve polis üzerinden bir araç olarak kullanılmasının geldiği e, absürtlüğü göstermesi. Biliyorsunuz absürt UNESCO'dan e, beri bir durumun ee, yani bize normal gelen durumun aslında nasıl anormal olduğunu gösterme kapasitesidir ee, önemli olan absürtte Kasıtlı olarak absürt durumları ortaya koyduğumuzda bunun e, niçin aslında e, bir, bir derece altının da aslında e, e, doğal olarak e, doğru olarak karşılanmaması gerektiğini ortaya çıkartır Bir tür ayna tutar bir tür prizma fonksiyonu görüyor. Burada tam böyle bir prizma fonksiyonu var e, bu e, bu iddianın. E, bu birincisi, ikincisi, e, şunu hemen belirtelim. İlker Baş bunun hakkında e, bu e, eylemler nedeniyle internet andıçlarına e, açılmasına izin verme eylemleri nedeniyle. Başka da e, iddia çok iddianamede çok somut başka şey yok bildiğim kadarıyla. E, daha de çıkmadı daha doğrusu pardon. Sorguda e, ele gelen çok başka somut bir şey yok. Bunlar suç. Burada ben hakikaten tartışmaya bile gerek görmüyorum. Bunlar suç ise ki suç e, ceza yasasının e, ilgi, bununla ilgili e, suç maddeleri var terör suçu olmak durumda zorunda değil bunu tanımlamak için bunlar ağır suç Şimdi o zaman şunu sormamız lazım Bunlar sadece hükümete yönelik hükümeti yıpratmaya yönelik internet siteleri değil bir İkincisi bu internet siteleri 2009'da sadece kurulmuş internet siteleri değil. Hükümete yönelik faaliyetlerde aktif biçimde bulunan internet siteleri 2005-2006'da faaliyet göstermişler. Zaten iddianamede de veya sorular e, şeyde de e, diğer internet andıcı iddianamesinde de hatırladığım kadarıyla e, bu internet sitelerindeki irtica ork falan gibi internet sitelerindeki bilgilerin Yargıtay Başsavcılığı tarafından AKP'nin kapatılması davasında malzeme olarak kullanılması, delil olarak kullanılması e, bir Ergenekon bağlantısı e, e, delili olarak e, iddianamede yer alıyor. E, gerçekten Yargıtay Başsavcısı e, bir dizi haberi e, İtica Ork sitesinden aktarmıştı ama şunu da belirtelim İtica Ork sitesindeki haberlerin e, çoğu da e, TİC AOK ok, SESİ'nin kendi haberi değildi. Ee, çeşitli gazetelerden. Gazeteleri, evet. değerlenmiş haberler evet. bildiğim kadarıyla. Kendisinin spesifik haberi e, yoktu diye biliyorum. Yanılıyor olabilirim ama en azından büyük çoğunluğu Çeşitli gazetelerden derlenmiş haberler. Evet aynen biz de öyle biliyorduk ama gazetelere de daha önceden başkaları ha. tarafından servis edilmiş mi onu bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz evet. Yani gazetede yayınlandıktan sonra Itica Ork'ta yayınlandı ama gazetelere nasıl gittiğini bilmiyoruz. Yani şu polis notları nasıl gazetelere haber olarak gidiyorsa. Evet. E, orada da öyle <gülüyor> o şeyden... E, ne dairesiydi o psikolojik harp Hı. dairesinden sonra Hı. adı toplumla ilişkileri unuttum şimdi. Ya, MGK'dan da... şeye geçen, Genelkurmay'a geçen bir daire vardı. Dursun Çiçeğin olduğu daire. Neyse şimdi ismi aklıma gelmiyor. Eski psikolojik Harp Dairesi. bu daireden gazetelere bilgi notları gitmiş olabilir. Bunlar suç. O bilgi notlarının gitmiş olması da suç. Öyle gittiyse her, bilmiyoruz. Ama evet. gittiyse suç. Şimdi... ve Pardon bir ufacık Buyur. ilavede bulunmak istiyorum. Parantez açıp yani o Dursun çiçeğin zaman içinde gazetelerde çarşaf çarşaf yayınlanan şeylerinde bu belgelerinde kağıt denen belgelerinde gündelik hayatta e, hepimizin tanıdığı yakın arkadaşlarını filan da içeren Müthiş şeyler vardı. Bunların hepsi işte ya Soros'tan ya da bilmem nereden, vakıflardan. Galiba sende bende bizim evet, e, e, e, Çaycı arkadaşlarımız da vardı. Personel... Çaycı arkadaş... <gülüyor> Dikkatli izlemiş. Eşitlikçi olduklarını söyleyebiliriz. Sadece evet. seni. Bütün ee... personel listesi vardı. Olduğu gibi çıkmıştı. Evet. Çünkü internetten almış oldukları için. Tabii tabii. Onu Çalışanlar bölümünü çalış... kopya yapıştır yöntemi. Evet aynen öyleydi. Yani bunlar tabii çok ciddi suç Şimdi bu, bu suçları inkar etmeyelim. Ee, buradan e, hareketle şunu sormamız lazım. İlk yer baş bu, Genel Başkanı 2008'de oldu. Bu internet siteleri e, 42 tane olduğu söyleniyor. E, 2009'a kadar faaliyet göstermiş. <gülüyor> 2009'da Taraf listesinde e, haber çıktıktan sonra kendi iddiasına göre e, bu siteler kapatılmış. Hepsi kapatılmış mı emin de değilim. Ama kapatıldığını söylüyorlar. Ve ondan sonra dört yeni site açılması için bir andıç hazırlanmış. Bu andıç imzalanmış. İşte Hasan Iğsız'ın komutanı arz parafının olduğu andıç. Fakat bu dört internet sitesi açılmamış. Değil mi? Benim öyle biliyorum. Evet açılmamış. Evet. Şimdi burada açılmış internet siteleri mi suç? Daha fazla büyük suç. Yoksa açılmamış olanları diye sorabiliriz açılmış olanları daha fazla aktif olarak çalışmış, etkili olmuş internet siteleri suçsa, o zaman bunların açıldığı dönemdeki e, ve faaliyet gösterdiği dönemdeki komutanların e, suçlanması gerekmez mi? Evet, aynen öyle tabii. O zaman başka da e, sorular bir araya geliyor. Yaşar Büyükanıt örneği evet. değil mi? Hı, evet, evet. Hilmi Kökte. 2001'den itibaren bu internet kurulduklarına kurduklarına göre Hilmi Kökte. Ee, ...en azından ona sizin de bilginiz var mı diye sormak gerekir. Sizin bilgisi yoksa Genelkurmay Başkanı'nın bilgisi olmadan kim e, bunları yönetti? Belki MGK o zaman yaptı, bilmiyoruz. Olabilir, o zamanlar MGK hala faaliyetteydi. Evet, başbuğunu zaten verdiği ifadeden sızan e, medyaya e, sızan e, bilgilerde de... E, ...hiçbir şeyden hemen hemen haberi olmadı. Genelkurmay Başkanlığı'nın tam bir kaos içinde... Kim kime dumduma bir ortam içinde koordinasyonsuz çalıştığı gibi bir izlenim de çıkmıyor değil doğrusu. Eğer öyle bir şey varsa o zaman zaten durum çok vahim demektir. Ee, ve e, bu genelkurmay başkanının yukarıdan böyle e, hot zotla e, şey yapması kendisi kendi... E, Kurumunu önce çekirdüzen vermesi gerektiği gibi bir görev ihmalisi de çıkar o zaman. Niye siz bunu engelleyemediniz görev ihmal çıkar. Bütün bunları burada bir yargının duramayacağı bir nokta var. Ama terör suçlaması üzerinden gittiği zaman da ilerlemesinin mümkün olmadığı gibi tıkanacağı bir noktaya geliyoruz. Absürt olduğu için. O yüzden... Bir de şey var Ahmet, kapatılan 42 siteden 32'sinin alan adı ücretlerinin de halen ödenmekte olduğu gibi... Bir haber var. Şimdi bir ona geleceğim. Var, evet. Şimdi bu 42 sitenin, 42'si de hükümeti yıpratmak için e, faaliyet gösteren siteler değil. Bunların içinde PKK'ya karşı, Kürt sorununda karşı enformasyon diyelim buna, e, vergi yapmak için Ermeni sorunuyla ilgili Kıbrıs sorunuyla ilgili siteler var. Evet. Sadece hükümete yönelik irtica, ork falan gibi siteler yok bu 42 sitenin içinde. Bunların bir kısmı hükümetin talebi üzerine oluşmuş olamaz mı diye insan soruyor. Dolayısıyla genel kurmayın veya askeri güçlerin, MGK'nın bu tür siteler açmasını hükümet bu hükümet, geçmiş hükümet e, talep etmiş olamaz mı? Otluğu zaman ne olacak? Olduğu ortaya çıkarsa ne olacak? Sadece hükümete yönelik e, kara propaganda siteleri mi oluşturmak suç? Yoksa e, her şey, her konuda kara propaganda veyahut dezenformasyon sitesi oluşturmak mı suç? Evet, çok e, bu da çok önemli bir ayrıntı. Çünkü Türk Atak var, irticaorg Org var, Türk Ses var. İrtica Org hükümete yönelik evet. bir şey yapıyor ama e Ermeni Ermenianreality.com Ermenianreality diye, diye bir site var. PKK Türkakak, gerçeği var, PKK gerçeği var var var yani bu benim bildiğim kadarıyla çoğunluğu hükümete yönelik veyahut irtica konusunu işleyen siteler değil bu 42 site. Hmm. Evet. Çoğu. Şimdi bu ikincisi. Üçüncü konuya gelelim. Başbakanın kendisi de söylüyor. Diyor ki birincisi Anlamadığım kadarıyla başbakan birdenbire bugüne kadar efendim yargının işi, yargı biz karışmayalım falan filan derken, derken birdenbire yargıya müdahale etmeye başladı telaş içinde. Ee, tutuksuz yargılanmaları bizim de arzumuzdur dedi. Ee, hani yargıya müdahale edilmemek, yargıyı beklemek sabretmek lazımdı. Niye tutuksuz yargılamaları birden? İyi bir şey söylüyor, yanlış bir şey söylemiyor ama bu bu ne periz bu ne lanuturşusu sorusu insan ister istemez soruyor birincisi. ikincisi. Daha farklı bir konu, kendi kendi emri altında yani ona bağlı çalışan bir genel kurmay başkanı. Genel başkanı bağımsız bir kuruluş değil, evet. başbakan'a bağlı ve hükümetin atadığı bir kişi. Peki her hafta görüştüğü, mesaide bulunduğu, kendi ifadesiyle. E, e, Mesai arkadaşım. olarak beraber çalıştığımız mesai arkadaşım. Evet. Mesai arkadaşı. E peki bu mesai arkadaşının e, yaptığı e, ve alenen ortaya çıkmış döne, o dönemde alenen ortaya çıkmış işler varken kağıt parçası lafını bu, e, emekliyken söylemedi İlker Başbuğ. Evet. Öyle değil mi? Boru lafını emekliyken söylemedi. Mesai arkadaşıyken söyledi. Niye başbakan görevden almadı? Niye başbakan hakkında soruşturma açtırmadı? Evet çok önemli bir soru. Yani paşa boru mu bu gerçekten diye de sorabilirdi mesela. Evet niye soruşturma açtırmadı? Niye görevden almadı? Niye istifasını istemedi? O zaman ee, yardım yataklık su suçlaması başbakana yönelmez mi? Ee, <gülüyor> evet. Yani... Ee, çok son derece karmaşık ve giderek de bu işin çözüleceğine dair de bir belirti görelim. Hani o kadar büyük terör örgütü falan gibi şeylerden dava açınca bakın e, kaç bu? kişi sadece, sadece bir terör örgütü üyesi olduğu şüphesini taşıyan kişiyle pastanede çay içtiği için aylarca tutuklu kaldı. Evet. Ve hala da kalanlar da var. Hala da kalanlar evet. var. E, Başbakan her gün, her hafta çay içti şimdi terör örgütü kurmuş olan kurduğu iddia edilen bir kişiyle. Bir iki ay boyunca her hafta çay içti. Evet. Belki bu bir de son bir nokta olarak belki bu zamanlaması üzerinde de iki cümle etmemizde fayda var. Onu iddia ediyorlar ulu bastırmak için yapıldı düşünebiliriz Onu beklememiz lazım ulu dere konusunda. E nasıl bir gelişme olacak Uludere konusunda e, hakikaten üzerine gidilecek mi ...üzeri örtülecek mi onu biraz e, yani ben o açıdan söylemedim he, aslında e, doğrudan yani o da var tabii ama e, as, asıl olarak e, baş bu şeyi de söylemişti e, yani ben bu hakkındaki iddialar aylardan beri vardı zaten alttaki subaylar ima eden evet, şeyleri. Evet. Niye? Bu kadar zaman neden beklendi o zaman? diye bir soru sormuştu ki burada da soruyoruz. Tabii onu soru... bilemiyoruz. Niçin bu, bu kadar zaman beklendi? O iddialar varken en azından ifadesi alınıp soruşturma e, da ifade. Yani bir bir e, zanlı diyor ki e, ben bu iş, suç dediğiniz işi yapmak için şundan emir aldım. Ya bunu normal koşullarda emir aldığım değil telefonla görüştüm diyenleri paldır küldür tutu. o odat evi davaları falan evet. hepsinde aynen, aynen. yani hiç fütursuz biçimde tutuklarken burada aman doku şimdi genelkurmay başkanı olduğu için kimse dokunmamak istemiş olabilir bunun siyasi bedelleri siyasi sonuçları ve en sonunda başbakan düğmeye basmış olabilir başlıysa da o zaman tutuklu yargılanmasın lafını nasıl söylüyor onu anlamadım bunu düğmeye basarken bütün bunlarda konuşulmuş olmak gerekir Burası biraz karışık. Evet. Burası biraz karışık. Yani bunun hükümetin bütünüyle A'dan Z'ye kadar denetiminde bir operasyon olduğunu söylemek de kolay değil. Orası da biraz karışık. Ee, bir e, yani dolayısıyla burada hakikaten ama e, terör kavramı üzerinden terörle mücadele ve terör suçu kavramının bu kadar genişletilmesi ve terör suçu kavramını suçlamasını getirmedikçe hiçbir işin öneminin olmadığı e, zihniyetiyle hareket edilmesinin vardığı ...en absürt noktada... Aa, evet, bu, ee, e, hele... E, ...İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in... ...bu terör kapsamını... ...belki de yeryüzünde görülmüş... ...en geniş... E, şey ...boyuta ulaştırmasında evet. da... E, ...bu yeni İçişleri falan. Bakanı... Evet, yani. ...şimdi internet... E, ...andıcında... Yani ...denebilir ki efendim silahlı terör örgütü kurmayı... ...tabii ki silahlı kuvvetleri kastederek söylemiyorlar... ...tamam... ...o zaman neyi söylüyorlar... Bu ...ortadaki silah ne... ...internet... Evet. ...o zaman... Kitap da silahtır, Aynen şiir evet. de silahtır, internet de silahtır kavramına geliyoruz. Evet, çizgi karikatür, hepsi dahil. Evet. Neyse burada ikinci konuya geçelim biraz evet. e, aslında çok üzerinde durmamız gereken yıllardır beklediğimiz bir olay oluyor çok ve önemli, maalesef evet. maalesef e, sol e, bu konuda e, şaşkın mı suskun mu? Bilemiyorum 78'ler, devrimci 78'ler, 78'ler vakfı çabalarda bulunuyorlar bunu söylemekte söyleyelim. Ama Kenan Evren'in yargılanıyor olması Tahsin Şahinkanay'ın hakkında iddianame, müebbet hapis talebiyle Türkiye Ceza Kanunu 146. ve 80. maddelerini ihlalden yargılanıyor olmaları, bakın orada terör suçu falan getirmediler. Doğrusunu evet. yaptılar. 146. maddeden. E, yargılanıyor. Evet, edilen. Anayasanın tamamını veya bir kısmını değiştirmek, dönüştürmek, değiştirmek, Tahir tebdil veya ilgayağı ortadan kaldırmaya ve büyük millet meclisini de görevden iskata yani evet. ve vazifesini yapmaktan mene cebren teşebbüs edenler. 146 deniz gezmişleri de yardımı bastıkları e, idam etmişlerdi. Evet. E, ama Kenan Evren'in bunu yaptığı açık. Yani evet. şu 146'ta. E, 146. maddedeki fiili gerçekten yaptığı konusunda tartışma yok. Bütün bunları yaptı. Evet. evet. Hiç, hiç kimsenin bir tereddütü yok. Yani. Hiç kimsenin tereddütü yok. 80. maddede. Şimdi burada ilginç olan iddianamede bunu darbeyi yapmak sadece suçu değil, esas üzerine gidilmesi ve belki de 1970'leri aydınlatacak bir e, yani bildiğimizi daha da bilmediklerimizle veya en azından kanıtlayacak bir noktaya getirmesi ihtimali şurada yatıyor. 1900 yani 12 Eylül 1980 öncesinde darbe ortamını hazırlama girişimlerinin üzerinde duruyor. Yani 2 Ocak 1980 muhtırasını ele alıyor, uyarı mektubunu ele alıyor ve iddianamenin e, basına yansıyan bölümlerini okuyabildim. Ee, ve 1 Mayıs 1977 Taksim katliamının sütü 78... Pardon. 78'e. 1 Mayıs 78 değil mi? 77 diyebiliyorum. 77 diyebiliyorum. Hmm. 1 Mayıs e, 78'de sonra bir daha e, Taksim'de e, miting oldu biliyorsunuz. Ondan hmm. sonra da yasaklandı e, Taksim'de miting yapmak. 1 Mayıs 1977'de... E, ki Taksim 1 Mayıs katliamını bu darbeye giden sürecin başlangıç noktası olarak ifade ediyormuş iddianame. Evet, radikal de yazmıştı. Evet, yani birçok kişi tarafından görülmüş olmasına rağmen polisin gerçek suçluların hiçbirini yakalamamış olmasını da Interkontinental Oteli ve Sular İdaresi binası üstünden ateş edenleri diyor. Evet, evet. Şimdi, dolayısıyla bu 1 Mayıs 1977'den itibaren e, 1 Mayıs katliamı, Maraş katliamı, Çorum katliamı, e, evet, Sivas ve, olayları, Sivas olayları ve müferit katliamlar, müferit katliamlar, bütün bunların e, ya tetikçisi ya da bunların oluşmasını, e, olgunlaşmasını, bu katliam ortamının ortaya çıkmasını sağlayan olayların hazırlayıcısı veya olaylar çıktığında göz yumarak büyümelerine neden olan dolayısıyla tam Kenan Evren'in sonradan söylediği gibi biz darbe için olgunlaşması için bir yıl bekledik derken neyi olgunlaşmasını bekliyorsun sorusunu sorduğumuz soruyu soruyor gördüğüm kadarıyla iddianame evet. ve bu hakikaten yani Kenan Evren'in ee, ve Tahsin Şahin Kaya'nın e, ömürlerinin son birkaç yılında hapiste geçirip geçilmemelerinden daha önemli bir olgu. Çünkü bu o zaman Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya'yı da bitmeyecek, durmayacak bir iddianamedir, bir soruşturmadır. Kesinlikle öyle, evet. yani e, Ve 35. maddesi Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'ndaki 35. maddeyi söylemişti Kenan Evren ve e, biz ona dayanarak anayasayı halk oyuna sunduk. %92 de onay verdi. Yani işi yargıya bırakmam, lekeyle yaşayan intihar ederim falan demişti. Ama 35. madde anayasal düzeni meclisle hükümeti ve tüm hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmak amacıyla kullan, kullanılamaz diyor. Savcılığın iddianamesi gayet kapsamlı yani. Gayet kapsamlı oldu yani ben detayına bakamadım daha maalesef ama e, kapsamlı ve e, sonuç alıcı ve e, dediğim gibi ikinci e, çembere doğrudan e, hayatta kalanlarına en azından e, değinecek bir da e, Knight menteşe birden bir de dili açıldı farkında mısın? Evet şimdi ee, yahu bugüne kadar neredeydin Evet, şimdi konuşuyor. Kızılay'da bombaları genel kurma, Evren patlatıyordu diyor. Aradan 31 yıl geçtikten sonra. Fakat iddianame tekrar bir saniye için dönersek Mesut Hasan benli iyi bir e, haber yapmıştı. Radikal gazetesinde elimin altında da o var. Yani şeyi diyor esas itibariyle. Gerek yaşayanlar işte Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya'nın Halkın vergileriyle alınmış silahları kullanarak ülke yönetimine el koydukları ve yapacakları askeri darbenin meşru görülmesi için terör olaylarını adını evet. da koyarak üzerine bilerek gitmedikleri hatta kaosa iç çatışmaya sürükleyerek ülkeyi yönetilemez hale getirip askeri darbe zemin hazırlamak isteyen derin evet. yapıları yönlendirdi evet. ve kur evet. kurguladı diyor. Çok önemli yani bir yıl önceden hazırlandı karar verildi yapıldı diyor. Evet. Bu bir tarafı, bir ikincisi de var buna paralel olarak e, dikkatten kaçan bir olgular. Darbecilerden e, darbecilerin yanında darbe sonrası e, darbe ortamından askeri e, ortamın olağanüstü ortamından yararlanarak veya onun emirleri altında e, yapılan işkenceler davaları başladı. Evet. Davaları değil de şu anda soruşturmaları başladı. Ama devrimci 78'ler federasyonunun sunduğu liste bu açıdan çok önemli isimler veriyor Mamak cezaevinde yanılmıyorsam Mamak ile ilgili bir liste kişileri de içeren bir liste tek tek verdiler evet Şu Mamak anda... askeri cezaevinde işkenceci personelin listesini sunmuş durumda devrimci 78'de evet, şu anda 600 tane suç duyurusu var 317 tane klasör hazırlanmış durumda ee, ve e, bunu Ankara Cumhuriyet Savcısı yönetiyor ve e, her, suçların da zanların da ee, işkence yaptıkları iddia id edilen illerde soruşturulmasını gerekli olduğunu söylemiş. Bu da doğru. Yani her şeyi bir mahkemede toplamamak, çeşitli olayın olduğu yerlerde e, yapılmasını, soruşturmanın ve davanın açılmasını sağlamak, e, e, sağlanması yönünde bir karar almış. Ve şu anda işkence suçlarına yönelik, e, Soruşturmalar devam ediyor ve işkence suçlarının mağdurları veya tanıkları da bilgiler, ellerindeki bilgileri savcılıklara iletmeye başladılar. Bunun çok daha fazla olması de gerçek yüzleşme böyle bir şeydir. Evet, yani bu çok tabii yani sevindirici de bir şey bir evet. anlamda çeşitli olaylar sebebiyle dolayısıyla güme gitmemesine de. Ee, çok önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani iddianamede ayrıca işkenceyi bir yöntem olarak kullandılar demesi de bana çok hukuken Tabii. çok önemli göründü. Ülkeyi bir açık cezaevine çevirdiler. Bütün e, hak ve özgürlükleri aldı, aldı askıya aldılar ve tutukluların kişiliklerini ezip toplumu tek tipleştirmek istediler. Yönetime cebren el koydular şeklinde de çok evet. esaslı bence. Yok yok öyle gözüküyor. açısından esas. Yani üzerinde hakikaten, e, üzerinde e, sahiplenmemiz gereken e, işkence mağdurlarının, 12 Eylül mağdurlarının, tanıklarının e, bu konuda bildiklerini e, yeniden ifade, birçoğu söylenmiş de olabilir ama yeniden bu çerçevede ifade etmesini, sağlamamız gereken e, önemli bir e, dönüm noktası. Evet seni de dediğin gibi sol e, diyen kendilerine sol diyen bir kesim bunu işte anayasa referandumunda karşı oldukları anayasa referandumu sayesinde geçtiği için belki de fazla önemsememe eğiliminde oldukları da düşünülebilir. Çünkü bu muazzam önemde görünüyor bana. Bütün evet o dönem. biraz onun için biraz bu AKP'yi gene güçlendirecek endişesiyle biraz da o var. AKP gene daha da güçlenecek. Üçüncüsü bunu AKP'liler şu anda AKP hükümeti bu işi sonuna kadar götürmez. Sadece kendi işine gelenleri yapar. E, inancıyla falan öyle deniyor ama işte yani Evren ve Şahin Kaya da bizzat gördüler kendileri hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet istendiğini işkenceci dendiğini darbeci dendiğini gör, görmüş oldular bu bile yeter başta başına önemli bir olay bir de yeterli bir, değil evet ama yetmez <gülüyor> bir de internet andıcı davasında tutuklu bulunan Eski adli müşavir Hıfzlı hı, hı, hı, Çubuklu'da... İsmi orada da. geçiyor. Mamak o, Cezaevi'nde e, 27, görevli Teğmen olarak e, geçiyor. Evet, Teğmen. O da işkenceci olarak geçiyor. Bütün bunlar bana oldukça önemli bir dönüm noktası. Oldukçadan Gör fazla. <gülüyor> Görünüyor. Çok haklısın yani. Peki. O Değil, zaman çok günler. teşekkürler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel Ufuk Turu Hey! Been trying! Pixies grubundan Hey adlı parçayı çalarak devam etti programımız Açık Kast. Programı bu. Açık Radyo'da 94.9'da veya acikradyo.com.tr'de yayın yapmaktayız. Saat 9.40 tam. Ve Pixies grubunun kurucularından Joey Santiago, Asıl adı Joseph Alberto Santiago 1965'te bugün doğmuş. Ve Filipin Filipinli ve Amerikalı gitarist ve besteci ee, Bu parçayı da onun için çaldık Güzel de bir e, gitar bu sadası bir, Bu da bir dinleyici isteğiydi Yakalamıştı Evet şimdi devam ediyoruz ee, Belki Ahmet Selle konuştuğumuz noktayı biraz daha ilerletmek gerekiyor Son derece önemli bir dönüm noktasına doğru geldiğini de rahatlıkla söyleyebiliriz dile kolay aslında iki kuşağın en az üstünden bir silindir gibi geçmiş olan Türkiye'nin en karanlık faşist askeri yönetim darbeler ve onlara bağlı kukla hükümetler dönemi 12 Eylül'ün yüzleşmesi dönemi başlıyor ve gazetelerde özellikle de sol kesimin kendisine sol diyen kesimin çok ayrıntılı yayın yapması gerekirken başka konular, başka sebepler yüzünden fazla üzerine gidilmediği gibi bir gözlemimiz de var naçizane üzüntüyle de. Fakat bunun peşini bırakmamak lazım. Çok sayıda dediğim gibi demeye çalıştığım gibi daha doğrusu iki kuşak insan yüz binlerce insan on binlerce aile mahvolup gitti ve hala da onun hem maddi hem de manevi ıstırapları devam ediyor. Şimdi o döneme ilişkin ilk defa hukuk önüne giden önemli meseleler var. Bu anayasa referandumundan sonra geçici 15. maddenin kaldırılmasıyla yargılanamazlıkları tıpkı Arjantin'de ya da Şili'de ve Latin Amerika'nın başka ülkelerinde görüldüğü gibi yargılanamaz, cezalandırılamaz kendinsin, kendi kendilerini o konuma koyan insanların en azından sağ kalanlarından bir kısmının yargılanabileceğini çok da kapsamlı bir iddianameyle ilk defa görüyoruz. Üstelik bunun da sadece en üst tepe noktasındaki insanlarla kalmayabileceğini gösteren de bazı ipuçları var. Bu da memnuniyet verici denebilir. Şimdi mesela Zaman e, Gazetesi'nde bir de, de Dil Nait... çözülmesi olmuş değil mi? Evet. E, Zaman Gazetesi'nde Nail Menteşe ile e, bir e, mülakat yapılmış ki beni gülümsetti. E, Nail Bey. Çok ilginç detaylar var aslında. Sen tanımazsın herhalde. Nasıl tanımam? 11 defa bakanlık yapmış bir insan. Yani Türkiye'de tarih okuyan herkes Tarih okumadım ben. Yani Türkiye tarihi ne ilişkin bir şey okuyan herkes eminim kendisin ismiyle karşılaşmıştır. Evet, Nahit Bey'in yüzündeki e, o gülümsemeyi bizzat o günlerde. Hayır tecrübe etmedim. Gazetelerden ya da televizyonlardan gören biri olarak bir kez daha gülümsedim ama bu gülümsememde biraz acılıkta olduğunu söyleyebilirim. Şimdi duayen isimlerinden deniyor Nahit Menteşe e, işte. 12 Eylül darbe öncesinde sıkı yönetimin görevini yapmadığını söylemiş. Bu da insanı hakikaten yani saçın başının yol olması. Çok ilginç detaylar var burada. Yani jilet atmasını da sağlayabilecek nitelikte. Çünkü o zaman niye yapmadı diye de Düşünebiliyor, sorulabiliyor hakikaten. Mesela şöyle bir soru sorulmuş. 12 Eylül öncesi Adalet Partisi Genel Sekreteriniz... E ...darbenin geldiğini gördünüz mü? Neden tedbir almadınız? Kendisi mecliste olduğunu söylemiş 11 Eylül'de. Ve şöyle diyor. Biz darbeyi nasıl önleyebiliriz seçime gitmek suretiyle? Kumanda zinciri kurulmuştu asker içinde. Bir arkadaşım telefon etti İzmit'ten. Arkadaşın kim olduğunu da söylemiyor İzmit'ten telefon eden. Nahit Saltıkpaşa geldi, kumanda zincirini kurdu dedi. Kumanda zinciri ne diye sorulmuş doğal olarak. Yukarıdan aşağıya bütün askerin tasdikini alıyor. İhtilale karar verilmiş demek diyor. Ve ondan sonra da işi mesela saltı da Amerikan, Amerika'dan şey almakla suçluyor. Amerika'daydı diyor. Saltık'ın özelliğiydi ne sorusunda Haydar Saltık'ın. Ee, Evren Türkiye'ye getirdi. İkinci genelkurmay başkanı yaptı ve bütün görevleri ona verdi. Bu ittifaka Saltık sağladı diyor. Ama daha sonrasında ee, şu var. Bir darbeyi önceden haber aldınız diye sorulmuş. Evren neden hemen görevden almadınız? E ne olurdu? İhtilal daha öne alınırdı. Evren de bunu söylüyor. Zincir kurulmuş. Önleyemezdik. Niye denemediniz diye sorulması lazım sanıyorum bundan sonra. Niye istifa etmediniz? Niye istifa etmediniz? Niye almayı denemediniz? Niye insanları kurtarmak için bir çabada bulunmadınız bu korkunç Örnekler çoğaltılabilir. Şey. Ama onları pek yapmamış ve çok aslında şimdi söyledikleri şey Nait Bey'in hakikaten bugünlerde söyledikleri zaman gazetesine verdiği insanı siyaset adına ve de insan türü o adına da bazı düşüncelere sevk etmiyor değil. Mesela diyor ki darbeye doğru bazı olaylar var. Terör tırmanıyor mesela. Bunların arkasında ne vardı? Sorusuna diyor ki Nait Menteş'e asker. Tabanı tutabilmek için mesela Kızılay'da bombalar patlatıyorlardı. Kızılay dediğimiz başkent Ankara'nın, güzel Ankara'nın en merkezi meydanından bahsediyoruz. Orada Genelkurmay Başkanlığı'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bizzat bombalar patlattığını söylüyor. Bunu söyleyen de İçişleri Bakanı ve çeşitli bakanlıklar yapmış. Ve o kadar doğal bir şekilde söylüyor ki bunu. Iı, asker mi patlatıyor bombaları diye tekrar edilmiş soru. Tabii tabii diyor. Evet. Yani, yani Vecdi hani, ve Gönül şey diyor? diyor. Sonraki savunma bakanlarından biri AKP'ye intikal eden o Ankara valisi. Ben genel sekreterim bazı olaylar sebebiyle ihbar ediyoruz. Sıkı yönetim komutanı Nihat Özer katiyen üstüne gitmiyor. Adana'da böyle, Diyarbakır'da böyle. Yani kendisi İçişleri Bakanı ve en yetkili yerlerde bir sivil e, olarak bulunuyor. Ve hiçbir şekilde tamamen onlar yaptı. Biz ne yapalım? havasında. Peki Demirel'e Demirel'in hiç adı geçiyor mu söyle şimdi? Yani adı geçmiyor da şöyle bir şey var. Bu hükümet İçişleri Bakanı vesaire askerin bomba patlattığını biliyor. O dönemde biliyor. Ee, darbeden önceden haber alıyor. Hiçbir adım atılmıyor. Ve Demirel bu, bu, bu dönemin başbakanı. Sonradan Cumhurbaşkanı yapıldı. İşte, yani inanılmaz. O dönemin duayen hat... siyasetçileri. Demirel'in sağ kolu durumunda zaten Nait Menteşe. Ee, bence asıl Nait Menteşe ile değil. Zaman gazetesinin Demirel'le de Etraflı bir söyleşi yapmasının zamanı geldi de geçiyor bile. Çünkü onun da bu işlerin içinde ne kadar bulunup bulunmadığının o döneminde mutlaka açılması lazım. Yani Süleyman Demirel'in dosyalarının da açılmasında Kenan Evren kadar fayda mülazı ediyorum. O da işin sivil kanadı olarak. Şimdi İstanbul'da diyor 100 yerde bomba patlamış. Araştırmadınız mı bu nasıl oluyor diye soruyorlar. Zaman Gazetesi'nin mülakatı. Aksiyon Dergisi'nin aslında bu son sayısında çıkmış bir şey. Aksiyon Dergisi'nin Ankara temsilcisi İdris Gürsoy soruları soran. <gülüyor> Affedersiniz. Menteşe'de diyor ki. Milli Eğitime telefon ettim. Müsteşara telefon ettim. Buraya kadar gelebilir misiniz diye. İstanbul'da yüz yerde bomba patladığında... ...insanların e, patır patır öldüğü, yaralandığı durumlardan bahsediyoruz. E, efendim arabalarımız bağlı. Her tarafta bombalar patlıyor demiş. Ah ben o zaman bu iş bitecek herhalde diye düşündüm diyor Nait Menteşe. Tabii... E, Sanki tek başına hareket ediyormuş gibi Demirel ile falan da hiç konuşmamış. İki milletvekilimiz hakkında gen soru görüşmesi vardı. Korkut Özel grubunu davet ettim. MSP'nin o grubunu ikna ettik. Fakat Kızılay'da bomba hareketleri devam ediyor. Aslında hariklade bir cümle değil mi? Kızılay'da bomba hareketleri devam ediyor diyor. Şahane yani. Eylül günü ne günü? 11 Eylül günü ne olmuş? Telefon etmiş Mönteş'e, Demirel'e. Nihayet son bakanlar kurulundaymış Demirel. Efendim Sezgin'le Kıratlıoğlu'nu kurtaracağız ama devleti kurtaramayacağız demiş büyük bir sükunetle. Onun ne demiş olduğunu söylemiyor. Akşam üzeri konuta, git konuta gittik İhsan Sabri Bey, Çağlayangil. Evren'le konuşmuş, Evren Kenan Evren. Paşam ihtilal mı yapıyorsunuz demiş. Yok öyle şey cevabını almış. O zaman daha pek peki ihtilal yok o zaman diye rahatlamışlardır diye düşünüyor insan. Yani hakikaten absürt tiyatrosunun nadide örnekleri yani bütün Ionesco, Beckett ve diğerleri Kamüle dahil avuçlarını yalasınlar. Bundan daha iyi hayat sanatı taklit ediyor yani. Çok daha iyisini yaratmışlar zaten. Efendim e, paşam ihtilal mi yapıyorsunuz? Yok canım olur mu öyle şey diyor öteki de. 11 Eylül günü tarihin en kanlı feci sonuçlanan darbesi öncesinde o gün bunlar konuşuluyor. Asker mi bom, patlatıyor bombaları mesela? Tabii tabii diye cevap vermiş Menteşe. Sıkı yönetime rağmen olayların sürmesinin sebebi ne? E, asker görevini yapmıyor. Maraş ve Çolurum olaylarının arkasında kim var? Alevi-Sünni ortamı teşvik eden gizli güçler sırtlarını okşuyor. Sokak hareketler meydana getiriyorlar. Kendiliğinden olmaz. Bu böyledir. İhtilali organize edenler bunları planlıyorlar. Şartları olgunlaştırmaya çalışıyorlar. Bence bunu da suç duyurusu yapmak için suç kabul etmesi lazım savcıların bu konuşmayı da. Buna ait Menteşe'yle ve soruşturmayı hem Menteşe hem de onun üzerinden demir eleştiriyor kadar esas üst, sivil üst noktaya kadar götürmeleri gerekiyor. Deniz gezmişlerin idamını da asker istedi diyor. Demirer hiç istememiş demek ki o zamanki Adalet Partisi istememiş. Keşke idam olmasalardı. Menderes'in idamına nasıl karşı gelmişsek bunda da istekli değildik ama parlamento baskı altındaydı diyor. Yani artık neresinden tutsanız elinizden evet. kalacak bir söyleşi olmuş. Aksiyon dergisinde tamamı evet. şey olabilir. bunun bitirmeden bir iki de şey ilave edeyim. Mesut Hasan Benli çok etraflı derinlemesine takip ediyor bu meseleyi Radikal Gazetesi'nden. Ta ilk iddianame çıktığından beri yargı darbeye el koydu başlığıyla vermişti bu kez. Mesut Hasan Benli'nin radikaldeki bir diğer yazısı da en acı iddianame diye işte 12 Eylül'ün işkenceleri Evren ve Şahinkaya hakkındaki iddianamede bir bir anlatılıyor ve savcının tespitini de kişiliklerin ezilip ortadan kaldırarak, kaldırılarak toplumu tek tipleştirmek yani üniform bir üniforma giydirmek deli e, gömleği aslında giydirmek olduğunu ve şunu söylüyor mesela e, en yaygın kullanılan işkence yöntemi falaka deniyor. Yani ay, çıplak ayakları buradan korkmuş e, sopalama uygulanan yöntemlerle kişiliklerini ezip ortadan kaldırarak tepkileştirmek isteniyor diyor toplum. Yaygın ve sürekli kullanıldı. Ayak tabanı ellerin içi gibi vücudun kaslı bölümlerine kalas, cop, zincir, saz sapı, pik demir vurularak gerçekleştirildi diyor. Acayip detaylar ya. Köpek saldırtma. Tutuklu, çıplak soyulur, kurt köpeği üzerine saldırtılırdı, köpeğin ilk kaptığı yer bacak arası olurdu. Zincir. 20-25 metre uzunluğundaki zincirin uçları iki tutuklunun boynuna bağlanır. Tutuklular sırt sırta verdirilerek ters yönde itilir. Tek ayağından tutuklu zincire bağlanır. Bu zincir yüksek bir yere asılır. Tutuklu bayılıncaya kadar askıda kalırdı. Ayaktan asma ve tepe yöntemleri. 50-60 kişi havalandırmaya alınırdı. Gardiyan tepe ol komutu verince tüm tutuklular üst üste bindikten sonra bir tutuklu da... En üste çıkar, İstiklal Marşı'nın 10 kıtası okutulurdu. Kule yöntemi. Havalandırmaya çıkan tutuklular 6 kişilik daire oluştururlardı. Bunların üzerine 3-5 kat olacak biçimde tutuklular çıkarıldıktan sonra gardiyanın yıkıl komutuyla kule oluşturan tutuklular kendini yere, yere bırakır. Böylece tutukluların değişik yerinde kırılma, incinme ve çıkıklar olurdu. Sehpa. Tutuklu mizansen olarak oluşturulan bir mahkemede sorgulanır, idama çarptırılır, idam cezasına ve temsili infaz gerçekleştirilirdi. Tutuklu tam boğulacağı sırada ip açılırdı. Cop sokmak, bunu geçiyorum. Çek çek, tutuklu çıplak soyundurulur ve erkeklik organına ip bağlanır. İp, gardiyan ipin ucunu alır, hızla koşar. Lağım suyuna sokma. Diz boyu kadar oluşturulan pisliğin içine tutuklu atılır ve pislik yedirilir. En güzel yöntemlerden biri kitap okuma. Koğuşta tutuklunun eline bir kitap verilir. Avazı çıktığı kadar yüksek sesle tek tek sözcükler okutulur. Diğer tutuklular bu sözcükleri tekrarlar. İşlem sabahtan akşama kadar sürer. Kitap okumanın, yani bir kitabın da işkence aleti olarak kullanılmasının Herhalde ender, nadir ve seçkin örneklerinden bir benzersiz bir şey, literatüre katkı sayılabilir. Marş söyletmek, herkes elliye yakın, elliyi aşkın sayıda marşı ezberlemek zorundaymış. Marşlar tutukluların ses telleri tahriş oluncaya kadar söyletilirdi. Böyle ve son olarak da öl dediğimde adlı bir oyun var. Oyun yöntemi. Köpekleri yapılan cinsten mi? Evet. Nereden biliyorsun? Ya çünkü yani onun da bir işkence olduğunu düşünüyorum etrafta görüp de orada. Ama bu insanlara yapılmış evet. bir şey fark etmez Yok. tabii. Hiçbir şey fark etmez. Tutuklu havalandırmanın orta yerine çıkartılır. Hazrol konluğuna geçirilirdi. Gardiyanın öl komutuyla kaskatı eklemlerini kırmadan düşürülürmüş. Bu işlem gardiyanın keyfine göre münasip miktarda tekrarlanırmış. Miktarı kafi. Evet, budur. Yani bahsettiğimiz olay bu. 12 Eylül diye geçtiğimiz bir Nait Menteşe'nin aman işte şuydu ne yapalım? İhtiler önüne alınırdı filan dedi. Bu yani. Onun için çok ufak bir şey değil. Hiç ufak bir şey değil ve bu yöntem kitap okuma yöntemleriyle filan şahane yani. Bu arada bugün programın son dakikalarına yaklaşıyoruz ama e, ikinci sayısı çıkan çalışan gazeteciler günü e, olmasını hatırına ikinci sayısı çıkan tutuklu gazete var. E, bundan da sanıyorum biraz bahsetmemiz lazım. Bu tutuklu gazetenin manşeti terörist değil gazeteciyiz diye bunu aktaralım mı? Tabii. Tabii. Evet, Tutuklu Gazete'nin ilk sayısının çıktığı 24 Temmuz 2011 tarihinde cezaevlerinde 70 gazeteci vardı. Geçen 6 ay içinde bazı meslektaşlarımız tahliye oldu ancak yerlerine yenileri tutuklandı. Son 1 ay içindeki kitlesel tutuklamalarla cezaevindeki gazeteci sayısı 97'ye yükseldi. Meslektaşlarımız terör örgütü kamplarında ya da terör örgütlerinin eylem alanlarında değil, mesleki faaliyetlerini yürüttükleri iş yerlerinde ve gündelik yaşamlarını sürdürdükleri evlerinde gözaltına alınıyorlar. Poliste, savcılıkta ve mahkemelerde yapılan sorgulamalarda yazdıkları haberler, telefon görüşmeleri, telefon rehberlerindeki isimler, haber amacıyla izledikleri toplumsal olaylar suç delili olarak gösteriliyor. Tümüyle gazetecilik meslek ilkelerine uygun faaliyetler, hükümeti yıpratmaya yönelik yayınlar olarak değerlendiriliyor. Terör örgütlerinin amacının hükümeti şiddet kullanarak devirmek olduğu dolayısıyla gazetecilerin de yaptıkları yayınlarla terör örgütlerinin amacına hizmet ettikleri iddia ediliyor. Hukuku zorlayan bu yorumlarla meslektaşlarımız terör örgütü mensubu olmakla ya da terör örgütü propagandası yapmakla suçlanıyorlar. İnsanları güldüren bu trajikomik iddialar ne yazık ki son derece ciddi ve vahim sonuçlar doğuruyor. Bu iddialarla meslektaşlarımız 10-15 yıl hapis cezası sistemiyle yargılanıyorlar. Haklarında yüzlerce yıl hapis cezası istenen gazeteciler var. Bütün bu iddialar terörle mücadele kanunu kapsamında katalog suçları olarak nitelendirilerek özel görevli mahkemelerin yetki alanına sokulunca meslektaşlarımız uzun tutukluluk süreleri ve yargısız infaz uygulamalarıyla karşı karşıya kalıyorlar. Temel insan hakları arasında yer alan basın ve ifade özgürlüğü üzerindeki baskıların ortadan kaldırılabilmesi için çözümün adresi parlamentodur. Başta, Türkiye, başta Türk Ceza Kanunu ve terörle mücadele kanunu olmak üzere ilgili tüm kanunlardaki kısıtlamaların kaldırılması için parlamentoyu göreve çağırıyoruz. Gazetecilerin, yazarların, aydınların, tüm fikir suçlularının derhal serbest bırakılması için yargıçların vicdanlarına sesleniyoruz. Siyasi iktidar temsilcilerinin ve devlet yöneticilerinin meslektaşlarımızı suçlu gösteren önyargılı ifadeler kullanmaktan vazgeçmelerini istiyoruz. Onlar terörist değil, onlar gazeteci. Diye bitiyor. Evet, Bu. elimizde de var. Tutuklu gazete. 10 Ocak 2012 Salı. Özgür basın varsa özgür toplum vardır logosuyla çıkmış. Amblem olarak da bir çift bir kelepçe konmuş. Terörist değil gazeteciyiz. başlıkta ama yazıyı da size okuduk buradan. Evet. Durum bu. Genel bir değerlendirme yaptık. Bu arada son dakika haberlerinden Mardin'in Kızıltepe ilçesinde İçlerinde BDP İlçe Başkanı Seyfettin Ateş'in de bulunduğu 18 kişiden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderilmiş. Dün sabah baskın, gece geç saatlere kadar süren duruşma, tutuklama, tutuklananlar Mardin cezaevine gönderilmiş. Bir de Kargo gemisi Renan'ın battığı haberini de verelim. Yeni Zelanda kıyılarında mercanlara çarparak karaya oturan yük gemisi ikiye bölündü ve battı. Hatta batıyor diyor ama galiba battı. 150 konteyner daha denize düşmüş. Ön bölümde hala 800'den fazla konteyner var. Bir kısmı yüzecek bir kısmı da batacak. Pakistan'da da bir patlama haberi var. En son 23'e çıktı küçük detay dediğimiz en son 23'e çıktı ölü sayısının haberleri geliyordu oradan yarım daha detaylı veririz. Mi? Bu arada bugün şu saatlerde iskele meydanında ranting davasının 24. sü gerçekleştirilecek. Evet. Ee, Sonunda doğru, doğru. Onu da bir kere daha hatırlatalım. Öğrenmiş, hatırlatmış olalım. Evet. Bir de size şey haberi var. Onu da söyleyelim hatta. Köyceğiz de su basmış durumda. Baya şiddetli yağışlar 3 günden beri devam ediyormuş. Metrekareye 214 kilodan fazla yağış düşmüş. Mulla il merkezindeyse 170 kilo. Ve Dalyan kanalında su seviyesinin 1 metre 40 santim yükseldiği bildiriliyor. Birçok bu bazı yerlerde zarar var ama kontrol altında olduğu söyleniyor. Çok önemli haberlerimiz vardı aslında. Ee, onları hiç bugün veremedik ama belki ama zaten, kısaca bir de değinmek. Evet yani 5 milyar dolarlık dev ihale için 18 şirket yarışıyor. Bunu da görenler bu haberi bu şekilde verince zaman gazetesi mesela manşetten zannediyor ki bu şirketler İstanbul'u ve Marmara'yı Mamur kılmak için bir hizmet yarışına Kamu hizmeti yarışına girmişler gibi Oysa hepimizin de Zamanlı bu Haberleri veren zamanda dahil Bütün gazetelerinde gayet iyi bildiği gibi Şirketlerin tek bir amacı var Zaten hukuken de başka türlüsü Olması mümkün değil Azami kar etmek Onun dışında hiçbir şeyleri yok Bunun sonuçlarının çok ağır olabileceğine dair bütün raporların da ve gösterilerin de karşısında gösterilen tepkilerinde ne kadar şey olduğu e, biliniyor tabii. Geçen Bir de e, 2B meselesiyle ilgili Maliye Bakanı Şimşek'in açıklamaları e, üzerinden detaylar devam ediyor. 2B arazilerin satışıyla ilgili kanun tasarısı meclise sevk edileceğini söylemişti Şimşek e, önümüzdeki günlerde. Arazilerin hak sahiplerine 6 aylık bir süreçte satışının öngörüldüğünü söylemişti. Arazileri alacak kişilerin raiç bedelin kurumlarca belirlenen değer bu. %70'ini ödeyeceğini vurgulamıştı. Peşin ödemelerde de hadi yine iyisiniz %20 indirim varmış. Evet, şey devam ediyor yani. Bu büyüme çılgınlığı devam ediyor anladığım kadarıyla. Hatta dün şeyinde ayrıntılı olarak konuştuğumuz gibi. Daha da konuşacağız bu meseleleri açık yeşil ve diğer programlarımızda açık gazete programında da e, bunun peşini bırakmamız zaten düşünülemez bile. E, çok ilginç e, bir gelişmede şu var e, gözü kara bir şekilde üstüne gidiyorlar fakat hesaba katılmayan şeylerden biri de şu. Bu sefer bazı kesimlerden beklemediği bir direnişle karşılaşması e, muhtemel olduğunu düşünüyorum. Ben şahsen bu spekülatif bir şey ama özellikle Sinop Gerze'de başta olmak üzere e, Tuncay Özilhan'ın dünkü konuşmasında e, mülakatine de değinme fırsatı bulduk. Tekrar üzerinde duracağız. Ben haklıyım diyor. O hakkı nereden aldığı konusunun muhakkak... ...yerindeyse masaya yatırılması gerekiyor. Başkalarının haklarını... ...tam onların... ...yani bu çerçeve içinde... ...bu mantık çerçevesi içinde... ...konuşacak olursak... ...onun hakkı... ...başkalarının haklarını... ...yok etmekten ve özgürlüklerini... ...geçiyor ise... ...öyle bir hakkı olduğunu söyleyemeyiz. Harm principle'a girdiniz şimdi. Neydi? John Stuart Mill... Evet tamamen liberter düşünce üzerinden konuş serbest piyasa kapitalizminin değerleri üzerinde onun mantığı konuşuyor. içinde dahi geçerli değil diyorsunuz tam da onun mantığı içinde çürük aslında bu konuda belki de daha etraflıca konuşmamız e, gerekiyor pekala. Ee, kapatmadan bir de ufak bir şey de yapabiliriz belki. Bir ufak duyuru daha. Ee, Cuma günü 13 Ocak'ta e, Boğaziçi Üniversitesi'nde bir e, konferans olacak. Granting e, İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Konferansı adında, adı altında. Bizim de geçtiğimiz sene çok yakından takip ettiğimiz ve hala da takip etmeye devam ettiğimiz bir konu için olduğu için e, Arap e, devrimleriyle ilgili e, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler Sosyoloji ve Tarih Bölümlerinin ev sahipliğini Yaptığı toplantıda e, Kahire Amerikan Üniversitesi siyaset bilimi bölümünden Rabab El Mahdi konuşacakmış ve e, İslam Partiler Kadın Hakları Dernekleri gençlik grupları blokçular gibi farklı grupların Arap dünyasındaki değişimin ivmelenmesindeki rolü üzerine araştırmalarından da e, bahsedecekmiş. E, Sol aktivist aynı zamanda El Mahdi Mısır olmakta olan bir devrim başlıklı konuşması 13 Ocak Cuma günü saat 3'te öğleden sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilecekmiş. Bunun da duyurusunu yapışılığına İlginç olabilir. Evet çerçevesi. 2012 Hranting İnsan Hakları İfade Özgürlüğü konferansı. Beşincisi yapılıyor bu sene. Yani bugün davada varken. Evet, bunu bir kere daha duyurur. Zaten senelerden beri de takip etmeye çalışıyoruz. Bu sefer de inşallah bir aksilik olmaz ve takip ederiz. Peki bitirdik o zaman. Clifford Brown ve Max Roach birlikte çalıyorlar. Çalıyorlar. Clifford Brown and Max Rooch at Basin Street adlı bir albümden alıyoruz. Yaz bir... vurmalı. New Orleans temalı gidiyoruz ve besteci olarak çok iyi bildiğimiz Max Roach'un doğum günüydü 1924'te. Bugün 2007'de kaybetmiştik onu. Çok tanınmış bir filmde müzik bir müziği olan Love Is A Many Splendid Sengi seslendiriyorlar. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık gazete.